Tufeyl bin Amr'ın Müslüman olması Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'de, İslamiyeti açıkça yaymaya başladığı yıllarda, gece gündüz insanlara nasihat veriyor, onları İslam dinine davet ediyordu. Mekkeli müşrikler, Rasulullah Efendimizin bu gayretlerini boşa çıkarmak için çabalıyorlardı. Onun anlattıklarını kabul edip, iman edenlere, her türlü yalan, iftira ve işkenceyi reva görüyorlardı. Peygamber efendimizle görüşen, konuşan birini gördüler mi, hemen yanına varıyorlar, onu dinlememesi ve anlattıklarına inanmaması için, her türlü hileye, yalana başvuruyorlardı. Dışarıdan Mekke'ye gelenleri, onunla görüştürmemek için, ellerinden geleni yapmaktan geri durmuyorlardı. Müslümanların, sıkıntı içinde oldukları, ve kafirlerden eziyet çektikleri bir zamanda, Tufeil bin Amret devsî, Mekke'ye gelmişti. Bunu gören müşriklerin önderleri, yanına giderek, Ey Tufeil, Sen bizim memleketimize geldin. Aramızda ortaya çıkan Abdülmuttalib'in yetiminin, şaşılacak birçok halleri vardır. Söylediği sözler sihir gibidir. Oğlunu babasından, kardeşi kardeşten,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 Ne ona bir söz söyle ne de onun sözünü dinle. Anlattıklarına kulak asma. Çok dikkatli ol. Burada fazla da kalma. Hemen çekip git." dediler. Bundan sonrasını Tufeil bin Amr şöyle anlatıyor. Yemin ederek söylüyorum. Bu sözü o kadar çok söylediler ki artık onunla konuşmamaya ve sözünü asla dinlememeye karar verdim. Hatta Kâbe'ye girdiğim zaman, ne olur ne olmaz, belki sözlerini duyarım endişesiyle, kulaklarıma pamuk bile tıkamıştım. Ertesi gün, sabahleyin Kâbe'ye gittim. Rasul aleyhisselam'ın orada namaz kıldığını gördüm. Ona yakın bir yerde durdum. cenab ı Hakk'ın hikmeti olarak, okuduklarından bazısı kulağıma çarptı. İşittiğim sözler ne kadar güzeldi! Kendi kendime, ben, iyiyi, kötüyü ayırt edemeyecek bir adam değilim. Hem de şairim. Bunun söylediklerini ne diye dinlemeyeyim? Sözlerini güzel bulursam, kabul ederim. Güzel gelmezse, terk ederim, dedim. Ve bir tarafa gizlenip, Rasulullah namazını kılıp, evine hareket edinceye kadar, orada bekledim. Sonra peşinden gittim. Evine girince, ben de girdim ve, ya Muhammed aleyhisselam, ben bu diyara geldiğimde senin kavmin bana şöyle şöyle dediler. Senden uzak durmamı istediler. Korkumdan sözünü işitmemek için kulaklarıma pamuk tıkadım. Ama Allahü Teala senin okuduklarından bir miktarını işittirdi. Onları pek güzel buldum. Şimdi sen bana ne söyleyeceksen bildir. Kabul etmeye hazırım dedim. Resûlullah Efendimiz, bana İslamiyeti anlattı ve kuran ı Kerim'den bir miktar okudu. Yemin ederim ki, ömrümde bundan daha güzel söz işitmemiştim. Hemen kelime-i şahadet getirip, Müslüman oldum. O anda dedim ki, Ya Resûlallah! Ben, kavmimde sözü dinlenen, itibarlı bir kimseyim. Hiçbiri sözümden dışarı çıkmaz. Gidip, Onları da İslam dinine davet edeyim. Dua ey Allahü Teala benim için bir alamet, bir keramet buyursun. Böylece o alamet kavmimi İslamiyete davet ederken bana bir kolaylık, bir yardım olsun. Bu ricam üzerine Resulullah Efendimiz "Ey Allah'ım! Onun için bir ayet, alamet yarat." diye dua buyurdu. Bundan sonra kendi beldeme döndüm. Karanlık bir gecede, kavmimin oturduğu su başına bakan tepeye vardığım zaman, alnımda kandil gibi bir nur peyda oldu ve ışık vermeye başladı. O zaman dua edip, Ey Allah'ım! Bu nuru alnımdan başka bir yere naklet. Devs kabilesinin cahilleri görüp de, dininden döndüğü için Allah, onun alnında ilahi bir ceza olarak bunu çıkardı sanmasınlar dedim. O nur hemen elimdeki kamçının ucuna gelip kandil gibi asıldı. Kabilemin yurduna yaklaşıp da yokuştan aşağı inmeye başladığım sırada orada bulunanlar elimdeki kamçının başında kandil gibi parlayan nuru birbirlerine gösteriyorlardı. Bu vaziyette yokuştan aşağıya inip evime geldim. Yanıma ilk önce babam gelip beni bu halde gördü. Bana olan sevgisinden boynuma sarıldı. Babam çok yaşlıydı. Ona dedim ki, ey babacığım, eğer evvelki halin üzere kalırsan ne ben sendenim ne de sen bendensin. Bu sözümü işitince babam şaşırdı ve sebebi ne ey oğlum diye sordu. Ona cevap olarak ben artık. Muhammed aleyhisselamın dinine girip, Müslüman oldum dedim. Bunun üzerine babam, oğlum, ben de senin girdiğin dine girdim. Senin dinin, benim de dinim olsun deyip, hemen kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Bundan sonra, İslam dininden bildiğimi ona öğrettim. Sonra yıkanıp, temiz elbiseler giydi. Daha sonra yanıma hanımım geldi. Ona da aynı şeyleri söyledim. O da kabul edip Müslüman oldu. Sabah olunca Devs kabilesinin içine çıktım. Bütün Devslilere İslamiyeti anlattım. Onları da davet ettim. Fakat kabullenmede ağır davrandılar. Hatta çok zaman muhalefet ettiler. Günah ve kötülük olan işlerinden el çekmediler. Daha da ileri gidip göz kaş hareketleri yaparak Benimle alay ettiler. Faiz ve kumara düşkünlüklerinden sözlerimi dinlemediler. İslamiyete uymaktan kaçındılar. Allah'a ve peygamberine asi oldular. Bir müddet sonra Mekke'ye gelip kavmimi Resulullah'a şikayet ederek "Ya Resulullah, Devs kabilesi Allahü Teala'ya asi oldular. İslam'a girmeleri için yaptığım daveti kabul etmediler." Onlar için dua buyurun, dedim. Herkese şefkat ve merhameti çok olan sevgili peygamberimiz, ellerini açıp kıbleye dönerek, Ya Rabbi, devs halkına doğru yolu göster de, onları İslam dinine getir, diye dua ettiler. Bana da kavmine dön. Onları güler yüzde ve tatlı dille İslamiyete davet etmeye devam et. Kendilerine yumuşak davran, buyurdular. Hemen memleketime geldim. Devs halkını, İslama davetten hiç boş kalmadım. Panayırlarda Davet Her sene, çeşitli şehirlerdeki insanlar, belli günlerde Kâbe-i Muazzama'yı ziyaret etmek için Mekke'ye gelirlerdi. Resûl-i Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de gelenleri karşılayıp, her gruba İslamiyeti anlatır, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın bir, kendisinin hak peygamber olduğunu ve kurtuluşun bunda bulunduğunu bildirirlerdi. Bir gün, Velid bin Mugire, müşrikleri toplayıp, Ey Kureş cemaati! Yine Kâbe'yi ziyaret etme mevsimi geldi. Muhammed'in sesi aleme yayılmıştır. Arap kabileleri yanına gelip, tatlı sözlerine meylederler ve dinine girerler. Buna bir tedbir düşünmek lazımdır. Hepimiz anlaşalım. Onun hakkında bir şey söyleyerek, birbirimizi yalancı çıkarmış olmayalım, dedi. Kureyşler, Ey Abdüşemsin babası! İçimizde en ileri görüşlü olan sensin. Sen ne söyleyelim dersen, biz de onu söyleriz, dediler. Velit: Hayır. Siz söyleyin, ben dinleyeyim." deyince onlar: "Kahin diyelim." dediler. Velit derhal itiraz etti ve: "Hayır. Yemin ederim ki o kahin değildir. Biz çok kahin gördük. Doğruyu da yalanı da hiç çekinmeden söylerler. Muhammed'in okuduğu şeyler kahinlerin uydurduğu şeylere hiç benzemiyor. Sonra biz Şimdiye kadar Muhammed'den bir yalan da işitmedik. Eğer böyle söylersek, kimse inanmaz dedi. Bu defa, Mecnun'dur, delidir diyelim, dediler. Velid yine itiraz ederek, hayır, yemin ederim ki o, bir Mecnun ve deli de değildir. Biz deli ve Mecnunları biliriz. Delilik alametlerinden de anlarız. Onun ne boğulması... Ne çırpınıp titremesi, Ne de evhamlanması vardır. Böyle söylersek, Bizi teksib edip yalanlarlar, dedi. Kureşler Şairdir, diyelim, Dediler. Velid yine itiraz etti ve, O şair de değildir. Biz şiirin her çeşidini Çok iyi biliriz. Onun okudukları şiire hiç benzemez, Dedi. Bu defa, o sihirbazdır, diyelim, Dediler. Velid, o sihirbaz değildir. Biz sihirbazları ve yaptıkları sihirleri gördük, onları da biliriz. Onun sözlerinde sihirden eser yoktur. Muhammed'in kelamı bütün aleme galiptir. Bilinmeyen kimse de değildir. Halkı ondan ayırıp konuşmalarına mani olamayız. Sonra fesahat ve belagatta, güzel ve manalı konuşmada akranlarından üstündür. Velhasıl onun hakkında her ne söylesek, halk bizim sözümüzün yalan olduğunu anlar, dedi. Kureyşler, diyecek bir şey bulamayınca, içimizde en yaşlı ve tecrübeli sensin. Sen ne dersen, biz ona razıyız, dediler. Bunun üzerine, Velid bin Mugire, bir müddet düşündükten sonra, Yine hepsinden iyisi, biz ona sihirbaz büyücü diyelim. Akla en uygun geleni budur. Çünkü, sözleriyle halkı kavminden ve akrabasından ayırıyor. Kardeşi kardeşten, iki dostu birbirinden soğutuyor diyerek, etrafındakileri ifsat etti. Kureyşler hemen dağılıp, Mekke'de başlarına topladıkları insanlara, Muhammed sihirbazdır dediler ve halk arasına yaydılar. Kabe'yi ziyaret için kabileler gelmeye başlayınca, önüne çıkıp, Peygamber Efendimizle görüşmekten sakındırmadıkları kimse bırakmadılar. Müşriklerin bu hareketleri sebebiyle İslamiyet bütün Arap ülkelerinde ilan edildi ve zihinlerde putlara karşı büyük bir soru belirdi. Allahü Teala Velid bin Mugire Kafirine acı azaplar tattıracağı hakkında ayet-i kerimeler indirdi. Müddessir suresinin 11. âyet-i kerîmesinden itibaren mealen, Ey resulüm O tek başına yarattığım şahsın, servetten mahrum bir halde doğmuş olan Velid bin Mugire gibi bir kâfirin, işini, cezasını bana havale et. Ondan intikam almaya ben kâfiyim. O münkiri yarattım ve ona pek çok mal verdim. O bir şeye malik olmayan nankör şahsı, sonradan pek çok nimetlere kavuşturdum. Nice bağlar, bostanlar, mallar ihsan ettim. Yanında hazır, kendisiyle beraber, Mekke-i Mükerreme'de yaşayan oğullar verdim. Hep beraber, bolluk içinde yaşadılar. Ömrünü ve makamını yaydım. Mekke'de yüksek bir riyasete kavuştu. Mekke ile Taif arasında, çeşit çeşit bağ ve bostanlara sahip oldu. Kendisine, Reyhanet-ül-Arab lakabı verildi. Kendini kavmine pek güzide bir kimse olarak tanıtıyordu. Bütün bu nimetlerin şükrünü ifa etmesi lazım gelmez miydi? Bu varlıkları kendisine ihsan etmiş olan Allahü Teala'yı tasdik edip, O'na inanması lazım gelmez miydi? Sonra, o haris, nankör şahıs, verdiğimizi, malını ve evladını daha da arttırmamızı arzu ediyor. Nâhir olduğu nimetlerin kadrini bilip şükrünü yapmaya çalışmıyor. Bu ne kadar büyük bir ihtiras, ne derece çirkin bir nankörlük? Hayır, o münkirin, o tamahkarın arzusu yerine getirilmeyecektir. Onun malı ve evladı arttırılmayacaktır. Çünkü o bizim ayetlerimize, Kur'an-ı Kerime inad etti, inkârda bulundu. Resulümün sadık olduğunu, peygamber olduğunu kalben anlamış olduğu halde, inadından dolayı inkâra cüret gösterdi. Ne büyük dalâlet! O münkiri saud azabına duçar edeceğim. Bu ayet-i kerimede geçen Saad ile ilgili hadisi şerifte buyuruldu ki Saad cehennemde bir dağdır. Ona kafir 70 yılda çıkabilir, sonra oradan düşer, bu böyle devam eder. Sonra o inkarcı şahıs Rasulullah'tan işittiği Kur'an-ı Kerim'e nasıl dil uzatacağını düşündü. Kendine göre bir ölçü koydu söyleyecek söz hazırladı Ona lanet olsun ki Kur'an-ı Kerim hakkında nasıl tefekkür edip ölçü koydu Ona tekrar tekrar lanet olsun ki nasıl ölçü koydu Sonra kavminin yüzlerine veya Kur'an-ı Kerim hakkında ne diyeceğine baktı Sonra kızgınlığından ve Kur'an-ı Kerim'e dil uzatacak bir şey bulamadığından kaşlarını çattı, yüzünü buruşturdu. Sonra Allahü Teala'ya ve Resulüne imandan yüz çevirip kibirlendi. Bu Muhammed'in söylediği ancak sihirbazlardan öğrenilip nakledilen bir sihirdir. Muhakkak bu ancak insan sözüdür dedi. Halbuki o şahıs Kur'an-ı Kerim'in harika bir kelam olduğunu, insan ve cinnin sözlerine benzemediğini evvelce kavmi arasında itiraf etmişti. Sonra o inkarcı şahıs kavmini memnun etmek için sözünü değiştirip Kur'an-ı Kerim hakkında ona asla layık olmayan iftiralarda bulundu. Böylece kendisini ilahi azaba müstahak kıldı. Allahü Teala buyurdu ki: Ben onu sekara cehenneme atacağım. Sekar'ın cehennemin ne olduğunu sana ne bildirdi. Hem o cehennem bedeninden hiçbir eser bırakmaz. Hepsini helak eder. Hem yine eski haline getirip aynı azabı yapmaya devam eder. Müşriklerin Kur'an-ı Kerim dinlemesi. Müşriklerin ileri gelenleri çeşitli hilelerle ve zulümle insanların iman etmesine mani oluyorlardı. Mekke halkını Muhammed Aleyhisselam'ın okuduğu ayet-i kerimeleri dinlemekten men ederlerdi. Kendileri ise geceleri gizlice Muhammed Aleyhisselam'ın bulunduğu evin yanına gelerek bir köşeye saklanıp dinlerlerdi. Sabah olup ortalık aydınlanmaya başlayınca, birbirinden habersiz, gece Kur'an ı dinlemeye geldiklerini gören müşriklerin ileri gelenleri, birbirlerine ayıplarlar, bir daha böyle yapmayalım derlerdi. Ancak, ertesi gece, gene birbirlerinden habersiz, gidip bir köşeye saklanarak, tekrar dinlerlerdi. Sabah olunca da, birbirlerini görüp şaşırırlardı. Bir daha böyle yapmamak üzere yemin ederek ayrılırlar fakat bundan vazgeçemezlerdi. Ancak nefslerine uyup üstünlük taslayarak diğer müşriklerin kendilerini ayıplamalarından çekinerek ve daha birçok boş düşüncelere kapılarak iman etmediler. Başkalarına da mani oldular. Üstelik sokaklarda Muhammed sihirbazdır diye bağırdılar. Bir akşam üzeri, müşrikler, Kâbe'nin etrafında toplanıp, Muhammed'i çağırtıp, bu meseleyi görüşelim, ta ki sonunda bizi kınamasınlar ve mazur görsünler, diyerek, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz'e haber gönderdiler. Bu davet üzerine, Peygamber Efendimiz, Kâbe'ye gelip, müşriklerin karşısına oturdu. Müşrikler, ey Muhammed! Sana haber salmamızın sebebi, seninle anlaşmak içindir. Yemin ederiz ki, Araplardan senin gibi kavminin başını derde sokan bir kimse görülmedi. Sen dinimizi ayıpladın, tanrılarımıza dil uzattın, akıllarımızı beğenmedin, birliğimizi bölüp bizi birbirimize düşürdün. Başımıza getirmediğin kötü iş kalmadı. Eğer sen, bu hareketlerinle ve sözlerinle, zengin olmak istiyorsan, istediğinden fazla mal toplayalım. Şan ve şeref kazanmak istiyorsan, seni başımızda efendi kabul edelim. Hükümdar olmak istiyorsan, hükümdar olduğunu ilan edip, etrafında toplanalım. Şayet, tesiri altında kaldığın bir şey varsa, seni ondan kurtaralım. Cinlerden meydana gelen bir hastalık ise, bütün varlığımızı dökerek, şifasını arayalım, dediler. Âlemlerin efendisi, onları sabırla dinledikten sonra, şu muazzam cevabı verdiler. Ey Kureyş topluluğu! Bu söylediğiniz şeylerin, hiçbirisi bende yoktur. Ben size getirdiğim şeylerle, ne mallarınızı istemek, ne içinizde büyük şeref ve şan kazanmak, ne de üzerinize hükümdar olmak için gelmiş değilim. Fakat Allahü Teala beni size peygamber olarak gönderdi ve bana bir de kitap indirdi. Sizin kabul edenleriniz için cennetle bir müjdeleyici ve kabul etmeyenleriniz için de cehennemle. Bir korkutucu olmamı bana emretti. Ben de Rabbimin bu emrini size tebliğ ettim. Size nasihatte bulundum. Eğer getirdiğim şeyi kabul ederseniz, o size dünyada ve ahirette nasip ve azık olacaktır. Şayet kabul etmez de reddederseniz, Allahü Teala benimle sizin aranızda hükmünü verinceye kadar. Bana düşen, Cenabı ı Hakk'ın emrini yerine getirmek üzere, her güçlüğe göğüs gerip katlanmaktır. Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef ve diğer müşrikler dediler ki, Ya Muhammed! Geçim hususunda bizden daha zor şartlar altında olan bir kimsenin olmadığını bilirsin. Madem ki peygambersin, Rabbinden dile de bizi sıkan, geçimimizi zorlaştıran şu dağları ortadan kaldırıp uzaklaştırsın yurdumuzu genişletip üzerinde Şam ve Irak ırmakları gibi nehirler akıtsın ayrıca başta Kusay bin Kilap olmak üzere geçmiş dedelerimizden bazılarını diriltsin Kusay bin Kilap ki doğru sözlü ulu bir kimseydi söylediklerinin hak mı batıl mı olduğunu ona soralım eğer O, seni tasdik ederse ve bizim istediklerimizi yaparsan, seni tasdik ederiz. Hem böylece senin Rabbin katındaki mevkiini de öğrenmiş oluruz. Eğer bizim için bunları yapmazsan, kendin için Rabbinden bir şeyler edin. Söylediklerini tasdik edecek, bizi senin üzerinden geri çevirecek bir melek göndermesini iste. Ayrıca Rabbin, sana bahçeler, köşkler, hazineler versin de, geçim sıkıntısından kurtul. Çünkü sen de bizim gibi çarşılarda dolaşıyor, geçim için uğraşıyorsun. Fahri âlem efendimiz onlara, ben size bunlarla gönderilmedim. Allahü Teala beni ne ile gönderdiyse, ben ancak Cenab-ı Hak tarafından size onu getirdim size onu tebliğ ettim. Ben, mal mülk vermesi için, Rabbimden istekte bulunacak bir insan değilim. Allahü Teala beni, getirdiklerimi kabul edenleriniz için, cennetle bir müjdeleyici ve kabul etmeyip reddedenleriniz için de, cehennemle bir korkutucu olarak gönderdi. Eğer size getirdiğim şeyleri kabul ederseniz, o dünyada ve ahirette sizin nasip ve azığınız olur. Onu kabul etmez, reddederseniz Allahü Teala benimle sizin aranızda hükmünü verinceye kadar bana düşen Rabbimin emrini yerine getirmek üzere her güçlüğe göğüs gerip katlanmaktır buyurdu. Müşrikler bu defada madem ki Rabbin isterse her şeyi muhakkak yapar İste bakalım, şu göğü parçalayıp, üstümüze düşürsün. Sen bunu yapmadıkça, biz sana inanmayız, dediler. Peygamber Efendimiz, Bu iş, allah Teala'ya aittir. O, size bunu yapmak isterse, elbette yapar, buyurdu. Bunun üzerine müşrikler, daha da ileri giderek, Ey Muhammed! Senin Rabbin, bizim, Seninle oturacağımızı, sana soracaklarımızı, senden isteyeceklerimizi bilmiyor mu ki, sana daha önceden haber verip öğretmedi? Senin bize tebliğ ettiklerini kabul etmediğimiz takdirde, bize ne yapacağını niçin bildirmedi? Sözlerinin doğruluğuna melekleri şahid olarak bize getirmedikçe, sana inanmayız. Artık sana karşı bir sorumluluğumuz kalmadı. Yemin ederiz ki artık senin yakanı bırakmayız. Ya biz seni yok ederiz veya sen bizi." dediler. Onların kendisine yaklaşacakları yerde böyle büsbütün uzaklaştıklarını gören sevgili peygamberimiz yanlarından ayrıldı. Mekke'li müşriklerin kainatın sultanını reddetmesi üzerine Allahü Teala Cebrail Aleyhisselam ile vahi göndererek onlara ayet-i kerimelerle cevap verdi. Onların düşecekleri acı azapları bildirdi. En'am suresinin dördüncü ayet-i kerimesinden 11. ayet-i kerimesine kadar mealen şöyle buyuruldu. Onlara Rablerinin ayetlerinden gelen hiçbir ayet Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden bir ayet Delillerinden bir delil veya mucizelerden bir mucize yoktur ki ondan yüz çevirmiş olmasınlar. İşte onlar hak Kur'an-ı Kerim kendilerine geldiği vakit tekzib ettiler, yalanladılar. Fakat yakında onlara neyle istihza alay etmekte olduklarının haberi cezası gelecektir. Mekke halkı kendilerinden evvel nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi yakinen bilmediler mi onlara size vermediğimiz bütün imkanları vermiş idik gökten üzerlerine bol bol yağmurlar göndermiştik bostanlarının bahçelerinin ve köşklerinin altından akan ırmaklar akıttık sonra onları bu nimetlere şükretmemeleri ve günahları sebebiyle helak ettik onların yerine başka başka nesiller yarattık eğer sana kağıt halinde yazılı bir kitap indirseydik kendileri de elleriyle onu tutmuş olsaydı yine o kâfirler inatlarından bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir diyeceklerdi ayrıca ne olaydı ona Muhammed aleyhisselama, bizim de göreceğimiz bir melek gönderileydi de, bize onun peygamber olduğunu söyleyeydi. Dediler, eğer biz bir melek göndermiş olsaydık ve onlar da imana gelmeseydi, elbette iş bitirilmiş olurdu. Hepsinin helakine hüküm verilmiş olurdu. Sonra kendilerine göz açıp kapayıncaya kadar mühlet verilmez, nazar olunmazdı. Eğer onu peygamberi bir melek yapsaydık, elbette onu yine bir erkek suretinde gösterir ve onları yine düşmüş oldukları şüpheye düşürürdük. Andolsun ki senden önceki peygamberlerle de istihza, alay edildi de istihza ettikleri şeyin cezası olan bela ve azap Onları çepeçevre kuşatı verdi. De ki: Yeryüzünde dolaşınız sonra da bakınız. Peygamberleri yalanlayanların sonu nasıl olmuştur? Furkan suresinin 7 ve 10. ayet-i kerimelerinde de mealen Kâfirler bu nasıl peygamberdir? Bizim gibi yiyip içiyor, sokaklarda geziyor. Peygamber olsaydı, kendisine melek gelirdi. Yardımcıları olur, bize onlar da haber verir, cehennem ile korkuturlardı. Yahut, Rabbi para hazineleri gönderir, yahut meyve bahçeleri, çiftlikleri olur, istediğini yerdi, dediler. O zalimler birbirlerine dediler ki, Eğer siz buna tabi olursanız, büyülenmiş bir adama tabi olmuş olursunuz. Ey habibim nazar et ki senin hakkında ne kötü misaller getirip hak yoldan ayrıldılar dalalete düştüler artık dalaletten çıkıp hidayete yol bulamazlar Allahü Teala'nın şanı ne yücedir ki o dilerse sana dünyada bunlardan daha hayırlı olmak üzere Altından ırmaklar akan bostanlar, bahçeler verir. Senin için saraylar yapar.'' buyuruldu. 21. ayet i kerimede de, mealen, Bize kavuşmayı ümid etmeyenler dediler ki, Ne olaydı bize melekler indirileydi de, Muhammed'in doğru söylediğini haber vereydi. Veya Rabbimizi göreydik. Andolsun ki onlar, Nefslerinde bir büyüklük görmüşler ve büyük bir azgınlıkla haddi aşmışlardır. Buyuruldu. Sebez suresinin dokuzuncu ayet ikeriyesinde mealen eğer biz dilersek onları açık ayetlerimizi görüp de yalanlamaları sebebiyle karun gibi yere geçirirdik veya gökten üzerlerine ateş parçaları düşürürdük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 ayet-i kerimeler karşısında düşmanlıklarını iyice arttırdılar. Bilhassa Übey bin Halef ile kardeşi Ümeyye Resulullah Efendimizi çok üzüyorlardı. Bahtsız Übey çürümüş bir kemikle peygamberimizin yüksek huzurlarına geldi. Sonra "Ey Muhammed, şu kemiği çürüdükten sonra senin Allah'ın diriltecekmiş. Öyle mi?" demeksen çürüdükten sonra, bunu Rabbinin dirilteceğini sanıyorsun ha? dedi ve kemiği ufaladı. Sonra tozunu, sevgili peygamberimize doğru üfledi. Devam ederek, Ya Muhammed, bunu böyle çürüdükten sonra, kim diriltebilecekmiş? dedi. Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Evet, Allahü Teala seni de öldürecek onu da sonra seni diriltecek ve cehenneme sokacaktır. Bu hadise üzerine Cenâb-ı Hak şu ayeti kerimeleri indirdi. Mealen o inkarcı insan onu bir nutveden yarattığımızı görmedi mi? Yakinen bilmedi mi? Öyleyken aşikar bir mücadeleci kesiliverdi. Yaratılışını unutarak bize çürüyüp dağılmışken bu kemiği kim diriltir diye misal getirdi Ey Resulüm de ki onları yok iken ilk defa yaratan Allahü Teala diriltir ve o her yaratılanı hakkıyla bilendir O Allahü Teala ki size yemyeşil bir ağaçtan ateş çıkarandır Şimdi de siz ondan ateş yakarsınız. Gökleri ve yeri yaratanın onlar gibisini yaratmaya gücü yetmez mi? Elbette buna gücü yeter. O her şeyi yaratandır, her şeyi bilendir. Buyuruldu. Yasin suresi 77-81. Halit bin Said'in imanı. İslam'a davetin. İlk zamanlarında, Halit bin Said, bir rüya görmüştü. Rüyasında, cehennemin kenarında dururken, babası, onu itip düşürmek istedi. Tam o sırada, Peygamberimizin, belinden yakalayıp, cehenneme düşmekten kendisini kurtardığını gördü. Feryat ederek uyandı ve, vallahi bu rüya gerçektir diye söylendi. Dışarı çıkınca, Hazreti Ebubekir'e rastlayıp rüyasını anlattı. Hazreti Ebubekir ona rüyan haktır. Bu kimse Allahü Teala'nın peygamberidir. Hemen git ona tabi ol. Sen ona uyacak, getirdiği dine girecek ve beraber bulunacaksın. O da seni rüyada gördüğün gibi cehenneme düşmekten koruyacaktır. Baban ise cehennemde kalacaktır, dedi. Hazreti Halit bin Sayit rüyanın tesiri altındaydı. Vakit kaybetmeden hemen Eciyat denilen yere Muhammed aleyhisselamın huzuruna gitti ve "Ya Muhammed, sen insanları neye davet ediyorsun?" diye sual etti. Peygamber Efendimiz cevabında "Ben insanı eşi ve benzeri olmayan Tek Allah'a ve Muhammed'in aleyhisselam da onun kulu ve peygamberi olduğuna inanmaya ve işitmeyen, görmeyen, hiçbir zarar ve fayda vermeyen kendisine tapınanları da tapınmayanları da bilmeyen bir takım taş parçalarına tapınmaktan vazgeçmeye davet ediyorum buyurdu. Bunun üzerine Halit bin Sayit hemen. Ben de şehadet ederim ki Allahü Teala'dan başka tapılacak ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki sen Allahü Teala'nın peygamberisin diyerek Müslüman oldu. Onun Müslüman olması peygamberimizi çok sevindirdi. Arkasından hanımı Ümeyye de Müslüman olmakla şereflendi. Hazreti Halit bin Sait kardeşlerinin de Müslüman olmasını istiyor ve bunun için çalışıyordu. Onlardan Ömer bin Said de Müslüman olmuştu. Şiddetli bir İslam düşmanı olan babası Ebu Uhayha, Halid'in ve Ömer'in Müslüman olduğunu ve Mekke'nin tenha bir yerinde namaz kıldıklarını öğrenince, çocuklarından Müslüman olmayanları gönderip, onları yanına getirtti. Sonra yeni girdikleri dinden ayrılmalarını söyledi. Azarlayıp dövmeye başladı. Sonra Halid bin Said'e, sen Muhammed'e mi tabi oldun? Halbuki sen onun kavmine aykırı hareket ettiğini ve getirdiği şeyle putlarımıza ve atalarımıza hakarette bulunduğunu görüyorsun, dedi. Halit bin Sayit Hazretleri de Allah'a yemin ederim ki Muhammed aleyhisselam doğru söylüyor. Ona tabi oldum. Ölürüm de dinimden dönmem, deyince babasının kızgınlığı daha çok arttı kırılıncaya kadar sopayla vurduktan sonra ey yaramaz oğlum istediğin yere git yemin olsun ki sana ekmek vermeyeceğim dedi hazreti halit sen benim nafakamı kesersen Allahü Teala elbette rızkımı ihsan eder dedi babası öteki çocuklarını, eğer sizden biriniz onunla konuşacak olursa ona yapmadığım şeyi size yaparım diye tehdit etti. Hazreti Halide de evin mahzenine hapsettirdi, üç gün onu Mekke'nin sıcağında aç susuz bıraktı. Halit bin Sayit Hazretleri bir kolayını bulup babasının elinden kurtuldu. Babası şiddetli bir hastalığa yakalandı. Ebu Uhayha hasta yattığı yerde İslamiyete olan düşmanlığından hastalıktan kurtulup ayağa kalkarsam Mekke'de bulunan herkes putlarımıza tapacak. Hiç kimse onlardan başkasına ibadet edemeyecektir." diyordu. Hazreti Halit babasının hak dini olan düşmanlığının sona ermesi ve Müslüman kardeşlerine bir zarar vermemesi için ellerini kaldırıp "Ey alemleri yaratan Allah'ım, babamı bu hastalıktan kaldırma diyerek dua etti. Cenabı Hak duasını kabul buyurdu. Ebu Uhayha hasta yatağından kalkamayıp öldü. Mus'ab bin Umeyr'in Müslüman olması. Mus'ab Kureyş'in asil ve zengin bir ailesine mensuptu. Peygamberimizin mübarek sözlerini işitince kalbinde büyük bir muhabbet hasıl oldu ona kavuşmak arzusuyla yanıp tutuşuyordu. Sonunda, Darül Erkam'a gitti ve Müslüman oldu. Bunu duyan anne ve babası, ona da işkence etmeye başladılar. Dininden döndürmek için, evlerindeki mahzene hapsedip, günlerce aç ve susuz bıraktılar. Arabistan'ın yakıcı güneşi karşısında, ağır ve tahammülü zor işkenceler yaptılar. Fakat, Musab bin Umeyr Hazretleri bu ağır ve acımasız işkencelere sabır göstererek İslamiyetten dönmedi. Hazreti Musab Müslüman olmadan önce ailesinin zenginliği sebebiyle refah ve bolluk içinde büyütülmüştü. Herkes ona imrenirdi. Müslüman olunca ailesi her şeyden mahrum bıraktı ve işkencelere tabi tuttu. Her türlü sıkıntıya Dini için katlanan Mus'ab bin Umeyr bir gün Rasulullah Efendimizin huzuruna gitti. Onun bu gelişini Hazreti Ali şöyle anlattı: Rasulullah ile oturuyorduk. Bu sırada Mus'ab bin Umeyr geldi. Üzerinde yamalı bir elbisesi vardı ve acınacak haldeydi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun bu halini görünce Mübarek gözleri yaşla doldu. Musab'ın çektiği bu işkence ve fakirliğe rağmen dininden dönmemesi üzerine kalbini Allahü Teala'nın nurlandırdığı şu kimseye bakın. Anne ve babasının onu en iyi yiyecek ve içeceklerle beslediklerini gördüm. Allahü Teala ve Resulü'nün sevgisi onu gördüğünüz hale getirmiştir. buyurdu. Habeşistan'a hicret Rasulullah Efendimiz'in peygamberliğinin beşinci yılında, müşriklerin işkencelerine rağmen, Müslümanların sayısı artmaya devam ediyordu. Fakat, müşrikler de işkencelerini arttırıyor, ellerinden geleni yapıyorlardı. Peygamber Efendimiz, eshabının dayanılmaz işkencelere uğramasına, ayaklarından iplerle develere bağlanıp, aksi istikametlere doğru çekilerek parçalatılmasına çok üzülüyordu. Bu işkenceler, her geçen gün daha da şiddetleniyor, merhamet dolu kalbi, bunlara tahammül edemiyordu. Bir gün, eshab-ı kiramı topladı ve Ey eshabım! Şimdi yeryüzüne dağılınız. Allahü Teala yakında sizi yine bir araya toplar, buyurdu. Onlar da, ya Resulallah nereye gidelim diye sual ettiler. Peygamberimiz mübarek eliyle işaret ederek Habeş ülkesini gösterdiler ve işte oraya, Habeş toprağına gidiniz. Çünkü orada yanındakilerin hiçbirine zulmedilmeyen bir hükümdar vardır. Hem orası bir doğruluk ülkesidir. Allahu Teala içinde bulunduğunuz sıkıntılardan bir çıkış ve kurtuluş yolu açıncaya kadar, siz orada bulununuz.'' buyurdu. Server-i âlem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, böylece, eshabının işkencelerden kurtulmasına ve Mekkeli müşriklere karşı mücadelesini tek başına sürdürmeye karar vermişti. Doğduğu vakit, ümmetim ümmetim diyen sevgili peygamberimiz şimdi de esabının kurtuluşu için kendisini feda ediyordu. Onun bu müsadesi üzerine eshab-ı kiramdan bir kısmı vatanlarından ayrılarak hicret ediyorlardı. Fakat sevgili peygamberimizden ayrıldıkları için üzüntüleri de pek fazlaydı. Bu ilk hicrete Hazreti Osman ve hanımı Hazreti Rukayye binti Rasulullah, Ebu Huzeyfe ile hanımı, Sehle binti Süheyl, Zübeyr bin Avvam, Mus'ab bin Umeyr, Abdurrahman bin Auf, Ebu Seleme bin Abdül Esed ile hanımı, Ümmü Seleme, Hatib bin Amr, Amir bin Rebia ve hanımı, Leyla binti Ebi Hasme, Osman bin Maz'un, Ebu Sebre bin Ebi Rühm ile hanımı Ümmü Gülsüm, Bint Süheyl, Süheyl bin Beyda, Abdullah bin Mesud radiyallahu anhüm katıldılar. Peygamber Efendimiz Hazreti Osman için şüphesiz ki Osman Lut peygamberden sonra zevcesiyle birlikte hicret eden ilk kimsedir buyurdu. Eshab-ı kiramın bir kısmı binekli, bir kısmı da yaya olarak gizlice Mekke'den ayrıldılar tüccarlara ücretini vererek gemilerle Kızıldeniz'den Habeşistan sahiline ulaştılar. Müşrikler bunu haber alıp peşlerine düştüler. Gayretleri boşa gitti ve meyus bir şekilde geri döndüler. Habeş hükümdarı Necashi Müslümanlara iyi davrandı. Ülkesine yerleştirdi. Eshab-ı kiram, Habeşistan için, ''Biz burada iyi bir komşuluk ve himaye gördük. Dinimize dokunulmadı.'' ''İncitilmedik, hoşlanmadığımız bir söz de duymadık huzur içinde Allahü Teala'ya ibadet ettik dediler Hazreti Hamza'nın Müslüman olması İslamiyetin sesi her geçen gün kulaktan kulağa yayılıp daha ötelere taşıyordu Bu hal Kureyşli müşrikleri çıldırtıyor bütün gayretlere rağmen İslamiyetin yayılmasına mani olamıyorlardı Delâilün nübüvve ve Meâricün nübüvve de şöyle bildirildi. Müşriklerden, Velid adında birinin bir putu vardı. Safa tepesinde toplanırlar, bu puta ibadet ederlerdi. Bir gün, Peygamber Efendimiz onların yanına gitti ve müşrikleri imana davet etti. Kafir olan bir cinni, o putun içine girdi ve sevgili Peygamberimiz için uygun olmayan sözler sarf etti. Fahri âlem sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz üzüldüler. Başka bir gün, kendisi görünmeyen bir şahıs, Peygamber Efendimiz'e selam vererek, Ya Resûlallah! kafir olan bir cinni, sizin için münasip olmayan şeyler söylemiş. Ben onu bulup öldürdüm. Arzu buyurup, yarın Safa tepesini teşrif eder misiniz? Siz yine onları İslam'a davet edersiniz. Ben de o putun içine girip, sizi methedici sözler söylerim, dedi. Peygamber efendimiz, Abdullah ismindeki bu cinnin teklifini kabul ettiler. Sevgili peygamberimiz, ertesi günü oraya gidip, müşrikleri tekrar imana davet ettiler. Ebu Cehil de oradaydı. Müslüman cinni, müşriklerin elindeki putun içine girip, sevgili peygamberimizi ve İslamiyeti anlatan güzel sözler ve şiirler söyledi. Müşrikler bu sözleri duyunca ellerindeki putu parçaladılar ve Resulullah'a saldırdılar. Mübarek saçları darmadağın oldu. Mübarek yüzü kana boyandı. Onların bu eza ve cefalarına tahammül gösterip, Ey Kureyşliler! Bana vuruyorsunuz ama ben sizin peygamberinizim buyurdular. Oradan ayrılıp evine geldi. Bir hizmetçi kız, bu hadiseyi başından sonuna kadar görmüştü. Bu sırada Hazreti Hamza dağda avlanıyordu. Bir ceylan'a ok atmak üzereyken, ceylan dile gelerek, "Ya Hamza, bana ok atacağına kardeşinin oğlunu öldürmek isteyenlere ok atsan daha hayırlı olur." dedi. Hazreti Hamza bu sözlere hayret ederek süratle evine hareket etti. Adeti üzere avdan dönünce, tavaf için Harem-i Şerîfe uğrar, evine sonra giderdi. O gün, tavaf yaparken, hizmetçi kız yanına geldi. Ebu Cehlin, Muhammed aleyhisselama yaptıklarına haber verdi. Hazreti Hamza, Peygamber Efendimiz'e hakaret edildiğini işitince, akrabalık damarları kabardı. Silahlarını alarak, müşriklerin bulunduğu yere geldi. Kardeşimin oğluna kötü söz söyleyen, Kalbini inciten sen misin? İşte benim dinim de onun dinidir. Gücün yetiyorsa, o yaptıklarını bana da yap bakayım diyerek, boynundaki yayla, Ebu Cehlin başını yardı. Oradaki kafirler, Hazreti Hamza'ya saldırmak istediler. Fakat Ebu Ceh, Dokunmayınız. Hamza haklıdır. Yeğenine kötü sözler söyledim, dedi. Hazreti Hamza, Oradan ayrıldıktan sonra Ebu Cehil etrafındakilere Aman ona ileşmeyiniz bize kızar da Müslüman olur, bununla Muhammed kuvvetlenir dedi. Hazreti Hamza'nın Müslüman olmaması için kafasının yarılmasına razı olmuştu. Hazreti Hamza'nın hatırının sayıldığını, kuvvet ve kıymetini bildirdi. Hazreti Hamza Peygamber Efendimizin yanına gelip, Ya Muhammed. Ebu Cehil'den intikamını aldım. Onu kana boyadım. Üzülme, sevin, dedi. Sevgili peygamberimiz, ben böyle şeylere sevinmem, buyurdu. Hazreti Hamza, seni sevindirmek, üzüntüden kurtarmak için ne istersen yapayım, deyince, peygamber efendimiz, ben ancak senin iman etmen ve kıymetli bedenini Cehennem ateşinden kurtarman ile sevinirim. Buyurdu. Hazreti Hamza hemen Müslüman oldu. Hakkında ayet-i kerime geldi. Hazreti Abdullah ibn Abbas'a göre Kur'an-ı Kerim'de Enam suresi 122. ayet-i kerimesinde diriltildiği ve Nura kavuşturulduğu anlatılan zat Hazreti Hamza ve aynı ayet-i kerime de karanlıklarda bocaladığı bahsedilen de Ebu Cehildir. Hazreti Hamza müşriklerin yanına vararak Müslüman olduğunu ve Allahü Teâlâ'nın habibi Muhammed Aleyhisselam’ı canı pahasına da olsa koruyacağını bildirip bir kaside okudu. Okuduğu kaside de kalbimi, İslamiyete ve hakka meylettirmiş olduğu için Allahü hamd hamdolsun. Bu din, kullarının her yaptığını bilen, herkese lütfu ile muamele eden, kudreti her şeye galip gelen, alemlerin Rabbi olan Allahü Teala tarafından gönderilmiştir. Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman kalp ve akıl sahiplerinin gözlerinden yaşlar akar. Kur'an-ı Kerim, fasih bir lisan ile açıklanmış ayetler halinde. Muhammed aleyhisselama nazil olmuştur. O, Muhammed Mustafa, içimizde sözü dinlenir, kendisine boyun eğilir, mübarek bir kimsedir. Ey müşrikler! Aklınız başınızdan gidip, gözünüz kararıp da, onun hakkında sert, ağır ve kaba sözler söylemeyin. Eğer böyle bir düşünceye kapılırsanız, biz Müslümanların cesedine basıp geçmeden hiç kimse ona dokunamaz demişti. Hazreti Hamza'nın Müslüman olmasıyla sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok sevindi. Müslümanlar onun da aralarına katılmasıyla çok kuvvetlendiler. Hazreti Hamza'nın Müslüman olmasıyla vaziyet değişti. Çünkü Mekkeliler Hazreti Hamza'nın cengaver cesur, mert, pehlivan ve büyük bir kahraman olduğunu biliyorlardı. Bunun için Kureyş müşrikleri artık Müslümanlara hiçbir sebep yokken fena muamele yapamadılar. Bilhassa Hazreti Hamza'nın kılıcının şiddetinden çekindiler. Hazreti Ömer'in Müslüman olması, İslam dini gün geçtikçe yayılıyor, Kur'an-ı Kerim'in nuru ruhları aydınlatıyordu. Günahkar insanlar Allahü Teala'nın ihsanı olarak iman ediyor, hidayete kavuşuyorlardı. Eşab-ı Kiram'dan olmakla şereflenen bu mübarek zevat el ele, gönül gönüle veriyor, Resulullah Efendimiz'in etrafında pervane gibi dönüyorlardı. Onun küçücük bir arzu ve işaretini büyük bir emir biliyor yerine getirmek için yarışıyor hatta bu uğurda canlarına bile feda etmekten çekinmiyorlardı Müşriklerin telaş ve endişeleri ise Hat safraya varmıştı Çünkü parmakla gösterilen kahramanlardan Hazreti Hamza da Müslüman olmuş Rasulullah'ın saflarında yer almıştı Bu beklenmedik hadise müşrikleri büsbütün çileden çıkardı Bu sebeple hatta oğlu Ömer Henüz Müslüman olmamıştı. Bir gün Resulullah Efendimizi gördüğü yerde öldürmek niyetiyle evinden çıktı. Sevgili peygamberimizi Mescid-i Haram'da namaz kılarken buldu. Namazını bitirmesini isteyerek dinlemeye başladı. Habib-i Ekrem Efendimiz El Hakka sureyi i Şerif'ini okuyordu. Mealen: O meydana geleceği hak olan kıyamet Nedir o hak olan kıyamet o geleceği hak olan kıyameti sana hangi şey bildirdi Semut ve Ad kavimleri dehşetinden kalplerin titriceği kıyameti tekzip ettiler yalanladılar Semut kavmi azgınlıkları sebebiyle Cebrail aleyhisselam'ın sayhası ile helak edildiler Ad kavmine gelince onlar da kasıp kavuran, uğultulu, azgın ve şiddetli bir kasırgayla helak edildiler. Allahü Teala o fırtınayı yedi gece ve 8 gündüz devamlı olarak onların üzerlerine musallat etti. Öyle bir hale geldiler ki o vakit orada hazır olsaydın, Onların köklerinden kopup, yere serilen kof hurma ütükleri gibi, Nasıl ölüp yıkıldıklarını görürdün şimdi onlardan geriye kalan bir fert görebiliyor musun Firavun da ondan öncekilerde alt üst olan kasabalar halkı da Lut kavmi hep o hatayı şirk ve isyanı işlediler böylece Rab'lerinin peygamberine Lut aleyhisselama ve diğerlerine isyan ettiler bunun üzerine diğer ümmetlere gelen azaptan daha şiddetli bir azap, onları yakalayıverdi. Gerçekten biz, Nuh tufanında, her tarafı su kapladığı vakit, size bir ibret olsun ve onu işiten kulaklar da onu hıfsetsin, etsin, ezberlesin diye sizi, varlığınıza sebep olan atalarınızı gemide taşıdık. Sûr'a sure bir kere üfürülünce, yeryüzü ve dağlar, yerlerinden kaldırılıp silkilecektir. O gün, kıyamet kopacak, gök, kuvvet ve salabeti kalmayıp yarılacak ve dağılacaktır. Ve melekler, semanın çevresindedirler. Rablerinin emrine muntazırdırlar. O gün, Rabbinin arşını, semanın etrafında bulunanlardan, Sekiz melek üstlenerek taşır. O gün hesap için Allahü Teala'ya arz olunacaksınız. Öyle ki dünyadayken gizlediğinizi zannettiğiniz size ait hiçbir sır Allahü Teala'ya gizli kalmayacaktır. İşte o vakit kitabı sağ eline verilmiş olan kimse sevinerek der ki: Alınız kitabımı okuyunuz çünkü ben hesabıma kavuşacağımı yakinen bildim İşte o razı olunmuş bir hayat içindedir yüksek bir cennettedir meyveleri çabucak devşirilecek yakınlıktadır onlara denilir ki geçmiş günlerde dünyada takdim ettiğiniz salih amellere karşılık olarak yiyin için afiyet olsun. Kitabı sol eline verilmiş olan kişiye gelince, o da, ah, keşke benim kitabım verilmeseydi. Hesabımın da ne olduğunu bilmeseydim. Ah, keşke o, ölüm, hayatıma kat'î bir son verici olsaydı da, dirilmeseydim. Malım bana bir fayda vermedi. Bütün saltanatım Kuvvetim deliyim, varım yoğum, benden ayrılıp mahvoldu der. Allahü Teala cehennemde vazifeli meleklere buyurur ki, tutun onu da, ellerini boynuna bağlayın. Sonra onu o alevli ateşe atın. Daha sonra onu yetmiş arşın uzunluğunda bir zincir içinde oraya tekrar sokun. Çünkü o o yüce Allahü Teala'ya inanmazdı. Yoksula yemek yedirmek şöyle dursun başkalarını da vermeye teşvik etmezdi. Onun için bugün burada kendisine acıyacak hiçbir yakın ve dost yoktur. Gısliğinden, cehennem ehlinin kanla karışık ilinlerinden başka yiyecek de yoktur. Onu Bilerek hata edenler kâfirlerden başkası yemez. Hazreti Ömer Peygamber Efendimizin okuduklarını hayranlıkla dinliyordu. Ömründe böyle güzel sözler duymamıştı. Bunu kendisi sonradan şöyle anlattı: Dinlediğim bu sözlerin belagatına, düzgünlüğüne, derli topluluğuna hayran olmuştum. Kendi kendime yemin ederim ki bu Kureyşlerin dediği gibi bir şair olmalı dedim. Bu sırada peygamberimiz ayet-i kerimeleri okumaya devam ettiler. Gördüklerinize ve görmediklerinize yemin ederim ki hiç şüphesiz o Kur'an-ı Kerim Allahü Teala'nın katında çok şerefli bir resulün Rabbinden getirdiği bir kelamdır. O bir şair sözü değildir. Siz ne az inanır insanlarsınız. Hazreti Ömer yine kendi kendime, bu bir kahin olmalı, çünkü içimden geçirdiklerimi anladı dedim. Rasulullah sureyi okumaya devam ediyordu. O bir kahin sözü de değildir. Siz ne kıt düşünür insanlarsınız. O Kur'an-ı Kerim, alemlerin Rabbinden, Muhammed aleyhisselam'a. Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla indirilmiştir. Eğer Peygamber söylemediğimiz bazı sözleri bize karşı kendiliğinden uydurmuş olsaydı, elbette onun sağ elini, kuvvet ve kudretini alıverir, sonra da hiç şüphesiz onun kalp damarını koparır, yaşatmazdık. O vakit sizden hiçbiriniz buna mani de olamazdınız. Şüphesiz ki o Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için kat'î bir öğüttür. İçinizde onu tasdik edenlerin bulunduğu gibi yalanlayanların bulunduğunu biz elbette biliyoruz. Muhakkak ki o Kur'an-ı Kerim ahirette onu tasdik edenlere verilen nimetleri gören kâfirlere karşı kaçınılmaz bir hasrettir muhakkak ki o Kur'an-ı Kerim hakkul yakindir kendisine uyup emir ve yasaklarıyla amel edeni hakkul yakin mertebesine kavuşturur o halde o yüce Rabbinin ismini tesbih et Hazreti Ömer Rasulullah surenin tamamını okuduktan sonra kalbimde İslam'a karşı bir meyil hasıl oldu dedi Hazreti Hamza'nın Müslüman olmasından üç gün sonra, Ebu Cehl müşrikleri toplayıp, "Ey Kureyş, Muhammed putlarımıza dil uzattı. Bizden önce gelen atalarımızın cehennemde azap gördüklerini, bizim de oraya gideceğimizi söyledi. Onu öldürmekten başka çare yoktur. Onu öldürecek kimseye yüz kızıl deve ve sayısız altın vereceğim" dedi. Bir anda, Hattaboğlu Ömer'in kalbinden, İslam'a olan meyil kayboldu ve yerinden fırladı. Bu işi Hattaboğlu'ndan başka yapacak yoktur, dedi. Haydi Hattaboğlu, görelim seni, diyerek onu alkışladılar. Kılıcını kuşanarak yola düştü. Giderken, Nuaim bin Abdullah'a harasladı. Bu şiddet ve hiddetle nereye ya Ömer? diye sordu. O da, Millet arasına ikilik sokan, kardeşi kardeşe düşman eden Muhammed'i öldürmeye gidiyorum, dedi. Nuaym, ya Ömer, bu zor bir iş. Eshabı çevresinde pervane kesilmiş, ona bir şey olmasın diye titreşiyorlar. Yanlarına yaklaşmak çok zordur. Onu öldürsem bile Abdülmuttalip oğullarının elinden yakanı kurtaramazsın, dedi. hazret Ömer, bu sözlere çok kızdı. Yoksa sen de mi onlardansın? Önce senin işini bitireyim diye kılıca sarıldı. Ya Ömer, beni bırak. Kardeşin Fatıma ile Zevci Said bin Zeyd'e git. Onlar da Müslüman oldu, dedi. hazret Ömer bu söze inanmadı. Eğer inanmazsan git sor, anlarsın, dedi. hazret Ömer, bu işi başarırsa, din ayrılığı ortadan kalkacak, fakat, Arapların adeti olan kan davası ortaya çıkacak ve Kureyş, ikiye bölünerek ardı arkası kesilmeyen çarpışmalar başlayacaktı. Böylece, değil yalnız Ömer bin Hattab, bütün Hattab oğulları öldürülecekti. Fakat Ömer bin Hattab, çok kuvvetli, cesur ve öfkeli olduğundan bunları düşünememişti. Kardeşini merak edip, hemen evlerine gitti. O sıralarda Taha suresi yeni gelmiş, Sayit ile Fatima radıyallahu anhüma bunu yazdırıp Hazreti Habab bin Eret adındaki Sahabi'yi evlerine getirmiş okuyorlardı. Hazret Ömer kapıdan bunların sesini duydu, kapıyı çok sert çaldı. Onu kılıcı belinde kızgın görünce yazıyı saklayıp Hazreti Hababı gizlediler. Sonra kapıyı açtılar. İçeri girince, ''Ne okuyordunuz?'' dedi. ''Bir şey yok.'' dediler. Kızması artarak, ''İşittiğim doğruymış. Siz de onun sihrine aldanmışsınız.'' diye çıkıştı. Hazreti i Said'i yakasından tutup, yere attı. Kardeşi, ''Efendisini kurtarayım.'' derken, onun yüzüne de öfkeli bir tokat indirdi. Yüzünden kan akmaya başladığını görünce, kardeşine acıdı. Fatıma'nın canı yanmış, kana boyanmış idi. Fakat iman kuvveti kendisini harekete getirip Allahü Teala'ya sığınarak "Ya Ömer, niçin Allah'tan utanmaz? Ayetler ve mucizelerle gönderdiği peygamberine inanmazsın? İşte ben ve zevcim Müslüman olmakla şereflendik. Başımızı kessen" Bundan dönmeyiz dedi ve kelime-i şahadeti okudu. Hazreti Ömer kız kardeşinin bu imanı karşısında birden yumuşadı ve yere oturdu. Yumuşak sesle "Hele şu okuduğunuz kitabı çıkarın." dedi. Fatıma "Sen temizlenmedikçe onu sana vermem." dedi. Hazreti Ömer gusül amdestini aldı. Ondan sonra Fatıma Kur'an-ı Kerim sayfasını getirdi. Hazreti Ömer güzel okurdu. Taha suresini okumaya başladı. Kur'an-ı Kerim'in fesahati, belagatı, manaları ve üstünlükleri kalbini gitgide yumuşattı. Göklerde ve yeryüzünde ve bunların arasında ve 7 kat toprağın altındaki şeyler hep onundur. Taha suresi 6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 Hiçbirinin yeryüzünde bir şeyi yok diyerek şaşkınlığı arttı. Biraz daha okudu. Allahü Teala'dan başka ibadet edilecek, tapılacak hak bir ilah, bir mabut yoktur. En güzel isimler onundur. Taha suresi 8. Mealindeki ayet-i kerimeyi düşündü. Hakikaten ne kadar doğru dedi. Habbat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 Hazret Ömer'in kalbindeki düşmandığı sildi, süpürdü. Hemen Resulullah nerede dedi. Kalbi Resulullah'a tutulmuştu. O gün Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazreti Erkam'ın evinde eshabına nasihat veriyordu. Eshab-ı kiram toplanmış, onun nurlu cemalini görmekle, tatlı, tesirli sözlerini işitmekle kalplerini cilalıyor, sonsuz lezzet Zevk ve neşe içinde halden hale dönerek ruhlarını ferahlatıyorlardı. Hazret Ömer'in geldiği Erkam'ın evinden görüldü. Kılıcı da yanındaydı. Heybetli, kuvvetli olduğundan Kiram Rasulullah'ın etrafını sardı. Hazret Hamza Ömerden çekinecek ne var? İyilikle geldiyse hoş geldi. Yoksa Ok kılıcını çekmeden başını uçururum derken Rasulullah yol verin içeri gelsin buyurdu. Cebrail aleyhisselam daha önce Hazret Ömer'in iman etmek için geldiğini ve yolda olduğunu haber vermişti. Rasulullah Efendimiz Hazret Ömer'i tebessüm buyurarak karşıladı. Bırakınız yanından ayrılınız buyurdu. Hazret Ömer Rasulullah'ın önünde diz çöktü. Rasulullah hazret Ömer'i kolundan tutup, İmana gel ya Ömer, buyurdu. O da temiz kalb ile, Kelime-i Şahadeti söyledi. Eshab-ı kiram, sevinçlerinden tekbir seslerini göğe yükselttiler. hazret Ömer, Müslüman olduktan sonra, halini şöyle anlattı. Müslüman olduğum zaman, Eshab-ı kiram, Müşriklerden gizlenir ve ibadetlerini gizli yaparlardı. Bu duruma çok üzüldüm ve Ya Rasulallah, biz hak üzere değil miyiz? diye sordum. Peygamber Efendimiz, evet, varlığım yedi kudretinde bulunan Allahü Teala'ya yemin ederim ki, ister ölü, ister dire olunuz, muhakkak hak üzerindesiniz buyurdu. Bunun üzerine. Ya Resulullah madem ki biz hak üzerinde müşrikler de batıl yoldadırlar o halde ne diye dinimizi gizliyoruz Vallahi biz dini İslam'ı küfre karşı açıklamaya daha haklı ve daha layığız Allahu Teala'nın dini Mekke'de hiç şüphesiz üstün gelecektir Kavmimiz bize karşı insaflı davranırlarsa ne ala Yok taşkınlık etmek isterlerse kendileriyle çarpışırız dedim. Rasulullah Efendimiz, biz sayıca çok azız buyurdu. Ya Rasulallah, seni hak peygamber olarak gönderen Allahü Teala'ya yemin ederim ki hiç çekinmeden ve korkmadan oturup İslamı anlatmadığım bir müşrik topluluğu kalmayacaktır. Artık ortaya çıkalım dedim. Kabul buyrulunca, iki saf halinde dışarı çıkıp, Harem-i e doğru yürüdük. Safların birinin başında Hamza, diğerinin başında da ben vardım. Sert adımlarla, toprağı un edercesine, tozuta tozuta Mescid-i Haram'a girdik. Kureyşli müşrikler, bir bana, bir de Hamza'ya bakıyorlardı. Öyle bir hüzün ve kedere uğradılar ki, Belki hayatlarında böyle bir yeyse hiç düşmemişlerdi. Hazret Ömer'in bu gelişi üzerine Ebu Cehil ileri çıkıp Ya Ömer bu ne haldir deyince Hazret Ömer hiç aldırış etmeden Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü dedi. Ebu Cehil ne diyeceğini şaşırdı. Dona kaldı hazret Ömer, bu müşrik güruhuna dönerek, Ey Kureyş! Beni bilen bilir. Bilmeyen bilsin ki, ben Hattab oğlu Ömer'im. Karısını dul, çocuklarını yetim bırakmak isteyen, yerinden kıpırdasın. Kımıldayanı kılıcımla doğruyıp yere sererim deyince, Kureyşli müşrikler bir anda dağılıp, oradan uzaklaştılar. Resulullah ve yüce eshabı saf tutup, Yüksek sesle tekbir aldılar. Mekke semaları, eshab-ı kiramın Allahu ekber, Allahu ekber nidalarıyla çınladı. İlk defa Harem-i Şerif'te açıktan namaz kılındı. Hazret Ömer Müslüman olunca Enfal suresinin 64. ayeti kerimesi indi. Mealen Ey peygamberim sana yardımcı olarak Allahü Teala ve mü'minlerden senin izinde gidenler yetişir buyuruldu. Tereddüt içinde bocalayan bazı kimseler, hazret Ömer'in Müslüman olduğunu görünce, İslam'ı seçtiler. Eshâb olmakla şereflendiler. Artık Müslümanların sayısı, gün geçtikçe çığ gibi büyümeye başlamıştı. Habeşistan'a ikinci Hicret Habeşistan'daki Müslümanlar, Mekke'de, müşriklerle Müslümanlar anlaşma yapmışlar diye yanlış haber aldılar. Bunun üzerine, bizim hicretimiz, yerimizi ve yurdumuzu terk etmemiz, müşriklerin düşmanlığı yüzündendir. Artık onların düşmanlığı dostluğa çevrilmiştir. Öyleyse gidip, Resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hizmetiyle şereflenelim diye düşündüler. Bu sebeple, Habeş hükümdarından izin alarak Mekke'ye geldiler. Fakat, aldıkları haberin yanlış olduğunu öğrendiler. Sonra, Peygamber Efendimizin huzuruna gelip, Habeşistan'ın suyunun, havasının ve meyvelerinin kuvvet verdiğini, dört tane ibadethane bulunduğunu, her gün bu yerlerde develer, koyunlar kesildiğini, fakirlerin ve gariplerin davet edilip, hoş tutulduğunu, Hükümdarlarının kendilerini ziyaret edip eman verdiğini ve sıkıntılarının giderildiğini uzun uzun anlatıp memnuniyetlerini bildirdiler. Eshabu kiram aleyhimur rıdvan, Mekke'ye gelince müşrikler yine eza ve cefaya başladılar. Zulümleri gittikçe arttı. Her türlü işkenceyi hiç çekinmeden yapıyorlardı. Bir gün Hazreti Osman ya Resulallah Habeşistan'ı iyi bir ticaret yeri olarak gördüm. Bir aylık ticaret çok kazanç hasıl eder. Allahu Teala hicret yeri tayin edinceye kadar Müslümanlar için bundan daha iyi bir yer olamaz. Hiç olmazsa müminler Kureyş'in cefasından kurtulur. Necâşe'nin bize çok lütufları ve hayli iyilikleri vardır." dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz "Tekrar Habeşistan'a dönün ki Allahü Teala'nın ismiyle mahfuz olasınız." buyurdu. Hazreti Osman "Ya Resulallah, eğer siz oraya teşrif etseniz onlar belki Müslüman olurlar. Ehli kitap olduklarından çabuk İslam'a gelirler ve yardımlarını esirgemezler." deyince sevgili Peygamberimiz ben huzur ve rahata memur olmadım. Hicret hususunda Allahü Teala'nın emri şerifini bekliyorum. Nasıl emrolunur ise öyle amel ederim." buyurdu. Bir rivayete göre 101 kişilik bir kafile ikinci defa Habeşistan'a doğru yola çıktı. Bu kafilenin başına Cafer bin Ebi Talib Hazretleri tayin edilmişti. Sa'Salem Necâşe'nin ülkesine vardılar. Habeşistan'da karşılaştıkları hadiseleri sevgili peygamberimizin muhterem zevcesi Ümmü Seleme radıyallahu anha şöyle anlattı: Habeşistan'a vardığımız zaman orada çok iyi bir komşuya tesadüf ettik. Bu komşu Melik Necâşi Kendisi her arzumuzu yerine getirdi. Dinimizin emirlerini istediğimiz gibi yapabiliyorduk. Allahü Teala'ya serbestçe ibadet edebiliyor, hiç eziyete uğramıyorduk. Hiçbir kötü söz duymuyorduk. Mekke'li müşrikler bu durumdan haberdar olunca Habeşistan Melikine iki elçi göndermeye karar verdiler. Necashi'ye son derece kıymetli hediyeler hazırladılar. Necashi'nin çok sevdiği Mekke'nin meşin derisinden bolca hazırlandı. Necaşi'nin din adamlarına, devlet erkanına hediyeler ayrıldı. Bu işe Abdullah bin Ebi Rebia ile Amr bin As vazifelendirildi. Bu iki elçiye Necaş'in huzurunda neler söyleyecekleri öğretildi. Onlara hükümdar ile konuşmadan evvel onun patriklerine ve komandanlarının her birine hediyelerini veriniz. Sonra Necaş'inkini takdim ediniz bu işi yaptıktan sonra, oradaki Müslümanların size teslimini isteyiniz. Necaşi'nin, Müslümanlarla görüşüp konuşmasına meydan vermeyiniz, denildi. Elçiler, Habeşistan'a geldiler. Devlet erkanını görüp, hediyelerini verdikten sonra, her birine, bizim içimizde bir takım insanlar türedi. Bunlar, bizim ve sizin bilmediğimiz yeni bir din uydurdular. Bu gelenleri, kendi yurtlarına götürmek istiyoruz. Hükümdarınızla onlar hakkında görüştüğünüz zaman, gelenlerle görüşülmeden, bize teslim edilmelerini temin için çalışınız. Bu kimselerle en çok meşgul olabilecek olanlar, onların öz ana babaları ve komşularıdır. Onlar bunları gayet iyi bilirler, dediler. Patrikler bu teklifi kabul ettiler. Sonra Mekkeli elçiler, Necaşi'nin hediyelerini takdim ettiler. Melik Necaşi, hediyeleri kabul edip, onları davet ederek, bir müddet görüştü. Elçiler, Necaşi'ye şöyle söylediler. Ey Melik! içimizden bir takım kimseler, sizin memleketinize iltica etmişlerdir. Bu gelenler, kendi milletlerinin dinini terk ettikleri gibi, sizin dininize de girmemişlerdir. Kendi kafalarına uygun, Uydurma bir dinleri vardır. Ne biz ne de siz bu dini bilmiyoruz. Bizi bunların mensub oldukları milletin eşrafı size gönderdi. Bu eşraf sizin memleketinize iltica eden adamların babaları ve kendi öz akrabalarıdır. İstekleri gelenlerin iade edilmesidir. Çünkü onlar bunların hallerini daha yakından tanır. Onların kendi öz dinlerinde hoş görmediklerini daha iyi bilirler. Gerek Amr bin As, gerekse Abdullah bin Ebi Rebiyan'ın en çok arzu ettikleri şey, Necaşe'nin bu sözleri dinleyerek arzularına uygun hareket etmesiydi. Elçiler bu sözleri söyledikten sonra, Necaşe'nin patrikleri söz alıp şöyle demişlerdi. Bunlar çok doğru söylediler.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 kendi milletlerine iade ederim. Öyle değilse, onları korur, ülkemde kaldıkça iyilik ederim.'' dedi. Daha önceleri, Necaşi, semavi kitapları incelemişti. Muhammed aleyhisselamın gelme zamanının yakın olduğunu, kavminin ona yalancı deyip, inanmayacaklarını ve Mekke'den çıkaracaklarını biliyordu. Necaşi, Mekkeli elçilere, ''İnandıkları kimdir?'' diye sordu. Onlar da, ''Muhammed'dir.'' dediler. Necaşi, bu ismi işitince, onun peygamber olduğunu anladı ve belli etmedi. Gelenlere tekrar sordu. ''Onun dini ve mezhebi nedir ve neye davet eder?'' Amr, ''Onun mezhebi yoktur.'' dedi. Necaşi, ''Mezhebini, dinini bilmediğim, bana sığınan bir topluluğu nasıl teslim ederim? Meclis kuralım. Onları da getirelim. Sizlerle yüzleştirelim. Hepinizin durumu belli olsun. Onların da dinini bileyim, dedi. Müslümanları saraya davet ettiler. Müslümanlar önce kendi aralarında istişare ettiler, görüştüler ve Habeş hükümdarının hoşuna gidecek, ve mizaçlarına uygun olacak şekilde neler söyleyelim diye konuştular. Hazreti Cafer vallahi bizim bu husustaki bildiklerimiz peygamberimizin bize buyurduğundan ibarettir. Netice neye varırsa razıyız buyurdu. Hepsi kabul ettiler ve sadece Hazreti Cafer'in konuşması için ittifak edip Necâş'in huzuruna geldiler. Melik Necashi de alimlerini topladı. Büyük bir divan kuruldu. Sonra muhacirleri getirdiler. Müslümanlar geldiklerinde selam verdiler ve secde etmediler. Necashi onlara neden secde etmediniz diye sorunca biz Allahü Teala'dan başkasına secde etmeyiz. Peygamber Efendimiz bizi Allahü Teala'dan başkasına secde etmekten menedip secde Yalnız Allahü Teala'ya mahsustur buyurdu dediler. Necâşi muhacirlere ey huzuruma gelmiş olan topluluk bana söyleyiniz ülkeme ne için geldiniz? Haliniz nedir? Tüccar değilsiniz, bir isteğiniz de yok. Sizin şu ortaya çıkmış olan peygamberinizin hali nedir? ''Neden memleketiniz halkından buraya gelenlerin selam verdiği gibi selam vermiyorsunuz?'' dedi. Cafer radıyallahu anh, ''Ey hükümdar! Ben önce üç söz söyleyeceğim. Eğer doğru söyler isem, beni tasdik edin. Yalan söylersem, yalanlayın. Her şeyden önce emret ki, şu adamlardan, Yalnız biri konuşsun, diğerleri sussun, dedi. Amr bin As, ben konuşayım, dedi. Necaşi, ey Cafer, önce sen konuş, dedi. Hazreti Cafer, benim üç sözüm var. Şu adama sorunuz. Biz yakalanıp, efendilerimize iade edilecek köleler miyiz, dedi. Necaşi, ey Amr! ''Onlar köle midirler?'' diye sordu. Amr, ''Hayır, onlar köle değil, hürdürler.'' dedi. Hazreti i Cafer, ''Acaba biz, haksız yere bir kimsenin kanını mı döktük de, kanı dökülenlere iade edileceğiz?'' dedi. Necaşî Amr'a, ''Bunlar haksız yere birini mi öldürdüler?'' diye sorunca, Amr, ''Hayır, bir damla bile kan dökmediler.'' dedi. Hazreti i Cafer, Necaşi'ye, Başkasının mallarından, Haksız yere aldığımız, Üzerimizde ödemekle mükellef olduğumuz mallar mı vardı? Dedi. Necaşi, Ey Amr! Eğer, şun ağızların ödeyecekleri, Pek çok altın bile olsa, Borçları varsa, Onları ben ödeyeceğim. Söyleyin, dedi. Amr, Hayır, bir kırat. Bir para birimi bile yok dedi. Necaşi, o halde siz bunlardan ne istiyorsunuz diye sorunca, Amr, onlar ile biz bir dinde ve bir idik. Onlar bunları bıraktılar. Muhammed'e ve dinine uydular dedi. Necaşi, Cafer'e, siz bulunduğunuz dini bırakıp, ne diye başkasına uydunuz? Kavminizin dininden ayrıldığınıza, benim dinimde de olmadığınıza göre sizin inandığınız bu din nasıldır hakkında bilgi verir misiniz diye sordu. Hazreti Cafer ey hükümdar biz cahil bir millet idik. Putlara tapardık. Ölmüş hayvan leşi yer, her türlü kötülüğü işlerdik. Akrabalarımızla münasebetlerimizi keser, komşularımıza iyi davranmazdık. Kuvvetlilerimiz zayıflara zulmeder ve merhamet nedir bilmezlerdi. Allahü Teala bize kendimizden doğruluğunu, eminliğini, iffet ve temizliğini, soyunun düzgünlüğünü bildiğimiz bir peygamber gönderinceye kadar bu vaziyette kaldık. O peygamber bizi Allahü Teala'nın varlığına ve birliğine inanmaya, ona ibadete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 bizi sakındırdı. Bize Allahü Teala'ya eş ortak koşmaksızın ibadet etmeyi emretti. Biz de kabul ettik ve Allahü Teala'dan ne getirmişse hepsine inandık ve söylediklerini yerine getirdik. Allahü Teala'ya ibadet ettik. Onun bize haram kıldığına haram, helal kıldığına helal bildik ve öyle amel ettik. Bu yüzden kavmimiz bize düşman olup zulmetti. Bizi dinimizden döndürüp Allahü Teala'ya ibadetten vazgeçirip tekrar putlara tapmak için türlü işkencelere ve mihnetlere uğrattılar. Bize zulmettiler. Bizi sıkıştırdıkça sıkıştırdılar. Bizimle dinimizin arasına girdiler ve bizi dinimizden ayırmak istediler. Biz de yurdumuzu, yuvamızı bırakarak senin ülkene sığındık. Seni başkalarına tercih ettik. Senin himayene, komşuluğuna can attık. Senin yanında zulme, haksızlığa uğramayacağımızı ummaktayız." dedi. Hazreti Cafer konuşmasına şöyle devam etti. Selam verme işine gelince, biz seni Rasulullah'ın selamı ile selamladık. Birbirimize de öyle selam veririz. Cennettekilerin selamlarının da bu şekilde olduğunu Peygamber Efendimiz haber verdi. Bunun için yüce zatınızı öyle selamladık. Peygamber Efendimiz insanlara secde edilmeyeceğini buyurduğu için Allahü Teala'dan başkasına secde etmekten Allahu Teala'ya sığınırız. Necashi sen Allah'ın bildirdiklerinden biraz biliyor musun diye sordu. Hazreti Cafer evet deyince Necashi onu bana oku dedi. Hazreti Cafer de Meryem suresinin ilk ayetlerini okumaya başladı. Ankebut ve Rum surelerinden okuduğu da bildirilmiştir. Necashi ağlıyordu. Gözlerinden akan yaşlar sakalını ıslattı. Rahipler de ağladı. Necashi ve rahipler "Ey Cafer" Bu tatlı ve güzel kelamdan biraz daha oku dediler. Hazreti Cafer Kehf suresinin başından itibaren okudu ki mealen kâfirleri yüce katından sadır olan en çetin bir azap cehennem ile korkutmak salih amel işleyen müminleri de içinde ebedi olarak kalacakları güzel bir ecir Cennet ile müjdelemek, Allahü Teala çocuk edindi diyenleri korkutmak için, lâfsında bir bozukluk, manasında bir tezat kılmadığı, ifrat ve tefritten uzak olan, dosdoğru kitabı, Kur'an-ı Kerim'i kuluna, Muhammed aleyhisselam'a indiren Allahü Teala'ya hamd olsun. Ne onların Allahü Teala çocuk edindi diyenlerin ne de atalarının buna o söze dair hiçbir ilimleri yoktur. Ağızlarından çıkan bu söz büyük bir küfür, şirk oldu. Onlar ancak yalan söylerler. Ey Resulüm, bu Kur'an'ı ı Kerim'e inanmazlarsa hüzün ve gadapla arkalarından kendini helak mı edeceksin biz yeryüzünde olanları madenler hayvanlar ve bitkileri yer ehlinin hangisinin ameli salih'tir hangisi dünya arzularını terk etmiştir imtihan edelim diye zinet kıldık buyuruluyordu. necashi kendisini tutamayarak vallahi bu, aynı kandilden fışkıran bir nurdur. Musa ve İsa da, Aleyhimüsselam, onunla gelmiştir, dedi. Kureyş elçilerine dönerek, Gidiniz! Vallahi, ben ne onları size teslim eder, ne de bunlar hakkında bir kötülük düşünürüm, dedi. Abdullah bin Ebi Rebiya ile Amr bin As, Necaşi'nin huzurundan çıktılar. Amr, Abdullah'a, Yemin ederim ki, onların bir kabahatini Necaşi'nin yanında ortaya koyup, köklerini kazıtayım da gör, dedi. Arkadaşı, Amr'a, Onlar bize muhalefet ediyorlarsa da, iyi kötü akrabalığımız var, bunu yapma, dedi. Amr, Onların İsa aleyhisselamı bir kul olarak bildiklerini Necaşi'ye ihbar edeceğim, dedi. Ertesi günü, Necaşi'nin yanına varıp, Ey hükümdar! Onlar, Meryem oğlu İsa'ya, Aleyhisselam, Ağır sözler söylüyorlar. Onlara adam gönderip, İsa Aleyhisselam için, Ne söylediklerini bir sor, dedi. Necaşi, Hazreti İsa hakkındaki telakkilerini sormak üzere, Müslümanlara adam gönderdi. Tekrar geldiler. Birbirlerine, İsa aleyhisselam hakkında sorarlarsa ne cevap vereceğiz dediler. Hazreti Cafer vallahi Hazreti İsa hakkında Allahü Teala'nın buyurduğunu Peygamber Efendimizin bize getirdiğini söyleriz dedi. Necaşi'nin huzuruna çıkınca Necaşi, siz Meryem oğlu İsa aleyhisselam hakkında ne diyorsunuz diye sordu. Hazreti Cafer biz İsa aleyhisselam hakkında Peygamber Efendimizin bize Allahü Teala'dan getirip tebliğ eylediğini söyleriz. Onu Allahü Teala'nın kulu ve resulü olduğunu, dünyadan ve erkeklerden vazgeçerek hakda alaya bağlanmış bir afife olan Hz. Meryeme Allahü Teala'nın ilka ettiği kelimesi olduğunu kabul ederiz. Meryem oğlu İsa'nın hali, şanı Bundan ibarettir. Hazreti Adem'i topraktan yarattığı gibi İsa aleyhisselam'ı da babasız yaratmıştır deriz. Deyince Necaşi elini yere uzatıp yerden bir saman çöpü aldı ve Yemin ederim ki Meryem oğlu İsa da sizin söylediğinizden fazla bir şey değildir. Arada bu çöp kadar bile fark yoktur dedi. Necashi bunu söylediği zaman etrafındaki hükümet erkanı ve kumandanları aralarında fısıldaşmaya ve homurdanmaya başladılar. Necashi bunu görünce onlara "Yemin ederim ki siz ne derseniz deyin ben bunlar hakkında iyi şeyler düşünüyorum." dedi. Sonra Müslüman muhacirlere dönerek "Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim. Ben şuna inandım ki, O, Allah'ın Resûlüdür. Zaten biz, onu İncil'de görmüştük. O resulü Meryem oğlu İsa da haber verdi. Vallahi eğer o, buralarda olsaydı, gidip onun ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardım. Gidiniz, ülkemin el değmemiş kısmında, her türlü tecavüzden uzak, Emniyet ve huzur içinde yaşayınız. Size kötülük edeni helak ederim. Bana daha kadar altın verseler, Sizlerden birini üzüntüye sokmam, dedi. Necaşi, bundan sonra, Kureyş elçilerinin getirdikleri hediyeler için, Benim bunlara ihtiyacım yoktur. Başkalarının gasp ettiği bu mülkümü, Allahü Teala bana geri verirken ve halkı bana boyun eğdirirken benden rüşvet almadı diyerek hediyelerini iade etti. Kureyş elçileri Necâşi'nin huzurundan elleri boş döndü. Bahtiyar Necâşi de İslamiyeti seçmiş, eshab-ı kiramı ziyadesiyle sevindirmişti. Hüzün yılları. Muhasara. Müşrikler İslam'ın kalplere nüfuzunu ve yayılmasını önlemek için durmadan çabalıyorlardı. Buna rağmen her geçen gün Müslümanlar biraz daha çoğalıyordu. Müslümanlara yapılan işkence ve zulümler onları yollarından döndürmüyor, aksine birbirine daha çok sarılmalarına, kenetlenmelerine sebep oluyordu. Hiç birisi dininden dönmüyor Rasulullah Efendimizin uğrunda canlarını feda etmekten çekinmiyorlardı. Bunu işiten Mekke dışındaki kabilelerin merakları artıyor ve İslam'ın ışıkları daha uzak yerlere ulaşıyordu. Müşrikler, Habeşistan'a gönderdikleri kimselerin isteklerine kavuşamadıklarını, hatta Necaşî Eshame'nin Müslüman olduğunu ve Müslümanları koruyup Onlara güzel muamelede bulunduğunu öğrenince, çılgına döndüler. Bunların acısını fazlasıyla çıkarmak, İslam'ın kökünü kurutmak için toplanarak, şu müthiş kararı aldılar. Her nerede olursa olsun, her nerede görülürse görülsün, Muhammed aleyhisselam mutlaka öldürülecektir. Kafirler, bunun için yemin üstüne yeminler ettiler. Müşriklerin bu kararını öğrenen Ebu Talip çok üzüldü. Ciğerparesi mübarek yeğeninin hayatı hakkında endişeye düştü. Kabilesini toplayıp onlara kainatın sultanını Kureyşli müşriklere karşı korumaları için emir verdi. Haşim oğulları akrabalık gayretiyle bu emri yerine getirmek üzere birleştiler. Bunun için de. Peygamber Efendimizi ve ona inanan bütün ashabını Mekke'nin kuzey tarafında Beytullah'a 3 kilometre kadar uzaklıktaki tepe üzerinde bulunan Şıb Ebu Talibe yani Ebu Talip mahallesine davet ettiler. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabını toplayarak Şıb'da ikamet etmeye başladı. Haşimoğullarından sadece Ebu Leheb Peygamber efendimizi korumak kararına karşı çıktı. Şıb'a gitmedi. O da dahil olmak üzere, müşrikler birleşip, Peygamberimizi öldürmek için fırsat kollamaya başladılar. Müşrikler, Peygamber efendimizin ve eshabının, Ebu Talib mahallesinde toplandıklarını görünce, tekrar bir araya geldiler. Sonra, şu kararı aldılar. Muhammed aleyhisselam, öldürülmek üzere, Kureyşlere teslim edilinceye kadar, Haşim oğullarından kız alınmayacak. Onlara kız verilmeyecek. Onlara hiçbir şey satılmayacak. Onlardan hiçbir şey satın alınmayacak. Onlarla bir araya gelinip konuşulmayacak, görüşülmeyecek. Onların evlerine mahallelerine girilmeyecek. Onlardan gelecek bir barışma isteği asla kabul edilmeyecek. Hiçbir zaman onlara acınmayacak. Mansur bin İkrime ismindeki müşrekin, bir kağıda yazdığı bu kararı mühürlediler. Herkesin görüp uyması için, Kâbe-i Muazzama'nın duvarına astılar. Bu haber, sevgili peygamberimize gelince, çok üzüldüler ve dua buyurdular. Duası derhal kabul olunup, Mansur bedbahtının elleri bir anda kurudu. Müşrikler şaşkına döndüler ve bakınız, Hâşim oğullarına yaptığımız zulmün karşılığında Mansur'un elleri kuruyup musibete uğradı dediler. Akılları başlarına gelecek yerde daha da azgınlaştılar. Şıb'a giden yol başlarına bekçiler diktiler. Oraya yiyecek ve giyecek sokulmasına mani oldular. Mekkiye gelen satıcıların şıb'a girmemesini. Mallarını oraya götürmemelerini, gerekirse yüksek fiyatta kendilerinin alacağını söylediler. Böylece Şam'da bulunanları açlıktan öldüreceklerini veya Haşim oğullarının pişman olup Peygamber Efendimizi kendilerine teslim edeceklerini sandılar. Bu hal her sene Kabe'nin ziyaret mevsimine kadar devam ederdi. Geleneklere göre bu mevsimde kan dökülmezdi. Bu sebeple Haşim oğulları serbestçe Mekke'ye giderler, alışveriş yaparak bir senelik ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırlardı. Onlardan birisi bir tüccarın yanına mal almaya gelse, müşriklerin ileri gelenlerinden Ebu Leheb ve Ebu Cehil gibi müşrikler hemen yetişip tüccarlara ey tüccarlar, Muhammed'in hesabına karşı fiyatlarınızı çok yükselttiniz. Öyle ki pahalı olmasından dolayı kimse bir şey satın alamazsın. Bundan dolayı mallarınız satılmayıp elinizde kalırsa, biz hepsini almaya hazırız, derlerdi. Onlar da mallarına yüksek fiyat söyler, Müslümanlar almadan geri dönerlerdi. Bu yolda sevgili Peygamberimiz, Hazreti Hatice Validemiz, Ebu Bekri Sıddık, bütün mallarını harcadılar. Çocukların, Açlıktan göklere çıkan feryatlarını dindirmeye çalıştılar. Elde uçta olanlar bitince otları, ağaç yapraklarını yiyerek rızıklarını temine çalıştılar. Çocukların ağlamalarını kesmek için kurumuş deri parçalarını ıslatıp ateşte pişirerek yedirdiler. Başta Peygamber Efendimiz ve diğer ashab-ı kiram efendilerimiz açlıktan mübarek karınlarına taş bağladılar. Çocukların ağlamalarını kesmek için anneler bir deri bir kemik kalmışlardı. Müşriklerden biri acıyıp da gizlice bir şey getirseydi, onu döverler, çok hakaret ederlerdi. Velhasıl geliş-gidiş kesilmiş ve zor duruma düşmüşlerdi. Müşrikler, yaptıkları bu şiddetli zulümle, Haşim oğullarının yola gelip, Ebu Talib'in Peygamber efendimizi kendilerine teslim etmesini bekleyip durdular. Ebu Talib mahallesindeki Müslümanlarsa, onların bu düşüncelerinin tam tersine, Peygamber efendimizi koruyor ve ona zarar gelmemesi için her tedbire başvuruyorlardı. Ebu Talib, olabilecek bir suikasti önlemek için, Rasulullah Efendimizin yattığı yere nöbetle muhafızlar koyuyor veya kendi evinde yatmasını sağlıyordu. Peygamber Efendimiz ise hiç çekinmeden Allahü Teala'nın emrini yerine getirmek, İslamiyeti yaymak için bir saniyesini boşa harcamıyor, insanları dine davet ederek onların cehennemden kurtulmalarına sebep olmak için uğraşıyor. Bu yolda sabırla nasihatlerine devam ediyordu. Onu yalanlayan Kureyşli müşriklerin de açlığın ne demek olduğunu anlamaları için bir gün Resulullah Efendimiz, ey Allah'ım! Şunlara da Yusuf'un aleyhisselam zamanındaki yedi kıtlık yılı gibi yedi kıtlık azabı vererek bana yardım eyle diyerek dua buyurdular. Bundan sonraki günlerde, gökyüzünden bir damla yağmur yağmadı. Toprak, susuzluktan kavruldu. Yerde yeşil bir nebata rastlanmaz oldu. Kureyşli müşrikler, neye uğradıklarını şaşırdılar. Açlıktan ölmüş hayvan leşlerini, kokmuş köpek derilerini yiyerek ölümden kurtulmaya çalıştılar. Onların da çocukları, açlıktan feryâd-ı etmeye başladı. Pek çoğu açlıktan öldü. Açlıktan gökyüzüne baktıklarında her tarafı duman kaplamış gibi görürlerdi. Akılları başlarına gelip, yaptıkları zulmün büyüklüğünü anlar gibi oldular. İçlerinden Ebu Süfyan'ı, Peygamber Efendimizin huzur-u şeriflerine gönderdiler. Ebu Süfyan gelip, ey Muhammed! Sen kendinin alemlere rahmet olarak gönderildiğini söylüyorsun. Allah'a inanmayı, akrabalık haklarına dikkat etmeyi bize emrediyorsun. Halbuki kavmin kuraklıktan ve açlıktan kırılıp ölmektedir. Bu felaketin üzerimizden kaldırılması için Rabbine bir dua ediver. Allah senin yaptığın duayı kabul eder. Eğer böyle bir duada bulunursan cümlemiz iman edeceğiz diyerek yemin etti. Böylece yaptıkları zulüm ve işkenceleri bir kenara bırakarak sıkıntıya düşmüşler ve Rasulullah efendimize yalvarmaya başlamışlardı. Peygamber Efendimiz yaptıklarını yüzlerine vurmamış, "İman edeceğiz." sözleri üzerine de mübarek ellerini kaldırarak Cenabı Hakk'a dua eylemişti. Allahü Teala Habibinin duasını kabul edip Mekke üzerine bol bol yağmur göndermiş, topraklar suya kanmış ve bitkiler yeşermeye başlamıştı. Müşrikler kuraklık ve kıtlıktan kurtulmalarına rağmen verdikleri sözü unutarak küfürde ısrar ettiler. Allahü Teala bunlara cevap olmak üzere indirdiği ayet-i kerimelerde mealen bilakis onlar Kur'an-ı Kerim ve tekrar dirilme hususunda, şüphe içinde olup, seninle istihsa alay ederler. O halde ey Habibim! Sema'nın apaçık bir duman getireceği günü gözetle. O duman, bütün insanları saracak. Bu, pek yaman bir azap. Ey Rabbimiz! Bizden bu azabı açıp kaldır ki, biz iman edelim diyecekler. Onlar için düşünüp ibret almak nerede? Kendilerine hakikatleri açıklayan bir peygamber geldiği halde yine ondan yüz çevirdiler. Ona, öğretilmiştir, mecnundur dediler. Biz bu azabı, duman veya açlığı, biraz veya az bir zaman açıp kaldırırız. Fakat siz, yine küfür ve şirkinize dönücülersiniz. Çok büyük bir şiddet ve satvetle, kendilerini çarpacağımız gün, Bedr günü, muhakkak ki biz, onlardan intikam alıcılarız. Celalim hakkı için, muhakkak ki biz, bunlardan, Kureyş kavminden evvel, Firavun kavmini de, mühlet ve çok mal vermekle, imtihan etmiştik kendilerine tarafımızdan şerefli bir peygamber geldi ki Musa aleyhisselamdır o onlara şöyle dedi Allah'ın kullarını beni İsraili bana verin onları benimle gönderin yakalarını serbest bırakın kendilerine azab etmeyin muhakkak ki ben Allahü Teala tarafından size vahiy ile gönderilmiş emin bir peygamberim. Allahü Teala'ya karşı tekebbür etmeyin zira ben size davamın doğru olduğunu açıklayan delil ile açık mucize ile geldim. Biliniz ki ben beni taşlamanızdan öldürmenizden benim ve sizin Rabbiniz olan Allahü Teala'ya sığınıyorum ki o beni muhafaza eder. Eğer beni tasdik ve iman etmezseniz beni kendi halime bırakınız. Ben hayrınızdan geçtim. Şerriniz bari dokunmasın. Onlar iman etmedikleri, kendisini yalanladıkları gibi bilakis bir takım eza ve cefaya başlayınca Musa Aleyhisselam Allahü Teala'ya dua edip, Ya Rabbi, bunlar küfür üzere ısrar eden bir kavimdir dedi. Allahü Teala Musaya Aleyhisselam vahyedip buyurdu ki, kullarım beni İsrail ile gece Mısır'dan çıkıp git. Fir'aun ve avanesi sizin çıktığınızı haber aldıklarında. Ardınızdan gelirler. Onlar mutlaka sizi takip edeceklerdir. Kavminle denizi geçtikten sonra, onu olduğu gibi bırak. Asanı tekrar vurup, açılmış olan yolları kapatma, açık bırak. Zira Firavun ve askeri, o yollara girip gark olacaklar, boğulacaklardır. Duhan Suresi 9-9 24. Müşrikler, iman edeceğiz, sözlerinden dönüp, yine zulme başladılar. Allah-u bir gün Peygamber Efendimiz'e vahiy ile, Kâbe'de asılı bulunan sahifeye, bir ağaç kurdunu, güvesini musallat ettiğini ve güvenin, Allah-u Teâlâ'nın isminden başka bütün yazıları yediğini bildirdi. Peygamber Efendimiz de, Ebu Talibe, ey amca, benim Rabbim olan Allahü Teala, Kureyşlerin sahifesine ağaç kurdunu musallat etti? Allahü Teala'nın isminden başka onda belirtilen zulüm, akraba ile ilisiyi kesme, bühtan gibi şeylerden hiçbirini bırakmadı, hepsini yok etti, buyurdu. Ebu Talip. Bunu sana Rabbim mi haber verdi diye sorunca, peygamber efendimiz, evet buyurdular. O zaman Ebu Talib, ben şehadet ederim ki, sen ancak doğru söylersin, dedi. Hemen giyinip kabe'ye gitti. Müşriklerin ileri gelenleri orada oturuyorlardı. Ebu Talib'in geldiğini görünce, herhalde Muhammed'i bize teslim etmek üzere geliyor, dediler. Ebu Talip yanlarına varınca, ey Kureş topluluğu, el emin olup hiçbir zaman yalan söylememiş olan kardeşimin oğlu, yazmış olduğunuz sayfedeki Allahü Teala'nın isminden başka bütün yazıları bir ağaç kurdunun yediğini haber verdi. Haydi aleyhimizde yazdığınız kağıdı getirin de görelim. Eğer bu söz doğru ise. Yemin ederim ki, hepimiz ölünceye kadar onu korumaya devam edeceğiz. Artık siz de bu zulüm ve kötü davranışınızdan vazgeçiniz, dedi. Müşrikler heyecanla, Kâbe'nin duvarından sahifeyi indirip getirdiler. Ebu Talip, okuyunuz, deyince, içlerinden biri okumak için sahifeyi açtığında, Bismike Allahümme. Den gayri bütün yazıların silinmiş olduğunu gördü. Müşlikler ne diyeceklerini ve ne yapacaklarını şaşırdılar. Hatta bazılarının vazgeçmesi üzerine üç senedir devam eden unutulmaz acıları bırakarak, gönüllerde derin yaralar açan bu şiddetli muhasarayı kaldırdılar. Fakat düşmanlıklarından bir türlü vazgeçmediler. Üstelik daha da sertlik gösterdiler. İslamiyetin yayılmasına mani olmak için bütün yolları denediler. Bütün bu gayretlerine rağmen, İslamiyet süratle yayılıyor, sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam, cahiliye devrinin zulmetinden bunalan insanları kurtarmaya çalışıyor ve hakiki saadete kavuşturuyordu. Bu saadete kavuşanlar, kavuştukları büyük nimete şükrediyorlar Müşriklerin hakaretleri ve işkenceleri karşısında asla yılmıyorlardı. Muhammed Aleyhisselam'ın mucizelerini ve Müslümanların dinlerindeki sebatını gören nice gönüller İslam nuru ile aydınlanıyordu. Ayın ikiye ayrılması. Peygamber Efendimizin büyük mucizelerinden biri de ayın ikiye ayrılmasıdır. Aralarında, Ebu Cehl ve Velid bin Mugire'nin de bulunduğu bir müşrik grubu, Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Eğer sen gerçekten peygambersen, ayı, yarısı Kuaykı'an dağı, yarısı da Ebu Kubeys dağı üzerinde görünmek üzere ikiye ayır, dediler. Resulullah Efendimiz de, Eğer bunu yaparsam, İman eder misiniz? buyurdu. Onlar, evet, iman ederiz, dediler. Rasulullah Efendimiz ayın ikiye ayrılması için Allahü Teala'ya dua eylediler. Cebrail aleyhisselam hemen sevgili Peygamberimize geldi ve ey Muhammed, bu gece Mekkelilere mucizeyi seyretmeleri için haber ver, dedi. Peygamber Efendimiz Ayın 14'ü, Bedir yani yuvarlak olduğu o gece, ayın ikiye ayrılacağını, ibret almak isteyenlerin seyretmesini bildirdi. O gece, sevgili peygamberimiz, mübarek parmağıyla işaret edince, ay ikiye ayrıldı. Biri Ebu Kubeys, diğeri de Kuaykıhan dağı üzerinde görüldü. Sonra tekrar gökyüzünde birleşti. Rasulullah ashabına "Ey Ebu Seleme bin Abdül Erkam bin Ebil Erkam şahit olunuz." buyurdu. Yanında bulunan diğer ashabına da "Şahit olunuz." buyurdu. Müşrikler ise gözleriyle apaçık bir mucize daha gördüler. Fakat sözlerinde durup iman etmedikleri gibi başkalarının da iman etmesine engel olmak için bu ancak Muhammed'in bize bir sihridir. Fakat bütün insanları da sihirleyemez ya, bir de başka beldelerden gelen insanlara soralım. Bakalım onlar da aynı hadiseye şahit olmuşlar mıdır? Eğer gördülerse, Muhammed'in nübüvvet iddiası doğrudur. Aksi takdirde bu bir sihirdir, dediler. Gelenlerden sordular. Hatta başka yerlere adam göndererek sordurdular. Evet. O gece ayın ikiye ayrıldığını gördük diye herkesten aynı şeyi işittiler. Yine inkar ettiler. İnkarcıların başında Ebu Cehil vardı. İnsanların iman nimetine kavuşmaması için Ebu Talib'in yetiminin sihri semaya da tesir etti diyerek kalpleri ifsad ediyordu. Onun bu inkarı üzerine Allahü Teala ayeti kerimeler indirdi. Mealen saat kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı, ikiye ayrıldı. Onlar Kureyş kâfirleri Muhammed aleyhisselam'ın peygamberliğine delalet eden bir mucize görecek olsalar onu tefekkür etmekten ve iman etmekten yüz çevirirler ve daimi, ardı arkası kesilmeyen, şumullü, kuvvetli bir büyüdür derler. Ve onlar, peygamberi veya mucizeyi teksib ettiler, yalanladılar. Kendi hevalarına, nefslerinin arzularına ve isteklerine tabi oldular, uydular. Halbuki, cennet ehline hayırdan, cehennem ehline şerden takdir edilen her iş vuku bulacaktır. Cennet ehli cennete, cehennem ehli cehenneme girecektir. Ant olsun ki onlara, Mekke müşriklerine, Kur'an-ı Kerim'de, geçmiş ümmetlere ve ahiret hallerine dair, kendilerini küfür ve inattan şiddetle vazgeçirecek nice mühim haberler gelmiştir ki, kemale ulaşmış tam bir hikmettir eğer onu tasdik etmedikleri takdirde inzar eden cehennem azabıyla korkutan resuller asla onlara fayda vermez o halde ey habibim onlara risaletini peygamberliğini tebliğ ve hakka davetten sonra sen de onlardan yüz çevir o davet edicinin İsrafil veya Cebrail'in kâfirleri şiddetinden nefslerinin inkar ettiği şeye hesaba davet ettiği gün şiddetinden gözleri zelil ve hakir olarak korku ve dehşetten nereye gideceklerini bilmez bir halde dağılmış çekirgeler gibi kabirlerinden çıkacaklar kâfirler Boyunlarını eğerek, O davet ediciye koşar oldukları halde Bugün bize ne zor ve çetin bir gün, Diyecekler. Kamer Sûresi 1-8 Rabbim size de hidayet nasip etsin. Müşriklerin, Müslümanlara uyguladıkları, Üç senelik ablukanın sona ermesinden sonra, Necran'dan bir grup, Rasulullah Efendimize geldi. Bunlar 20 kadar olup Habeşistan'a hicret eden eshab-ı kiramdan İslamiyeti işitmişler, İslamiyeti öğrenmek ve Peygamber Efendimizi görmek saadetine kavuşmak için Mekke'ye gelmişlerdi. Kâbe-i Muazzama'nın yanında Rasulullah Efendimizle görüştüler. Pek çok sorular sorarak arzu ettiklerinden daha güzel ve mükemmel cevaplar aldılar. Kureyşli müşrikler de etraftan onları seyrediyordu. Âlemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimiz, onlara Kur'an ı Kerim'den bazı ayet i kerimeler okudu. Bundan pek fazla etkilendiler ve gözyaşlarını tutamayarak ağladılar. Sonra da Efendimizin daveti üzerine son derece memnun oldular ve büyük bir sevinçle kelime-i şehadet getirip, Müslüman olmakla şereflendiler. Memleketlerine dönmek üzere, izin istediklerinde, Ebu Cehil yanlarına gelip, Sizin kadar ahmak bir kimse görmedik. Onun yanında bir defa oturmakla, Dininizden ayrıldınız ve ne söylediyse tasdik ettiniz, Şeklinde hakaret dolu sözler sarf etti. Daha yeni eshab olmakla şereflenen bu kimseler, Allahü Teala'nın size de hidayet nasip etmesini dileriz. Bize yaptığınız bu hakaret ve cahilliği biz size yapmayız. Gerçi biz herhangi bir hakkınızı çiğnemiş değiliz. Fakat şunu iyi bilin ki birkaç cahilin sözüyle kavuştuğumuz bu büyük nimeti asla kaybetmek istemeyiz. Bu hak dinden dönmeyiz." diye karşılık verdiler. Allahü Teala bu hadise üzerine gönderdiği ayet-i kerimelerde mealen buyurdu ki bundan Kur'an-ı Kerim'den evvel kendilerine kitap verdiğimiz nice kimseler vardır ki onlar buna Kur'an-ı Kerim'e inanırlar. Onlara Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman buna inandık. Şüphe yok ki bu Rabbimizden gelen bir hak'tır. Gerçekten biz, bundan evvelde İslam'ı kabul etmiş kimselerdik, dediler. İşte bunlara, sabır ve sebat etmeleri sebebiyle, mükafatları iki defa verilecektir. Bunlar, kötülüğü iyilikle savarlar. Kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden hayra harcarlar. Bunlar, çirkin söz işittikleri zaman, ondan yüz çevirirler ve bizim amellerimiz bize sizin amelleriniz size aittir size selam olsun biz cahilleri aramayız dostluğunu da istemeyiz derler kasas suresi 52 56 hüzün Senesi peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem büyük oğlu kasım 17 aylıkken vefat etmişti. Bu acı hadiseden seneler sonra diğer oğlu Abdullah da vefat etti. Resulullah Efendimizin mübarek gözlerinden yaşlar aktığı halde daha dönüp Ey dağ! benim başıma gelen şey senin başına gelseydi dayanamaz yıkılırdın buyurdular ve üzüntüsünü dile getirdiler. Hazreti Hatice validemizin ya Resulullah onlar şimdi nerededirler sualine karşıda onlar cennettedirler buyurdu. Kainatın sultanı sevgili peygamberimizin iki oğlunun da vefat etmesiyle müşrikler çok sevindiler. Ebu Cehil gibi kâfirler bunu fırsat bilerek artık Muhammed epterdir. Nesli kesilmiştir neslini devam ettirecek erkek çocuğu kalmamıştır kendisi de vefat edince adı sanı unutulacaktır diye etrafta yaygara kopardılar bunun üzerine Allahü Teala Kevser suresini indirerek resulünü teselli etti mealan habibim hakikat biz sana kevseri verdik kevser havuzunu pek çok hayrı ihsan ettik o halde Rabbin için namaz kıl kurban kes doğrusu sana nesli kesik deyip dil uzatandır hayırsız ve nesli kesik sana epter diyen kimsenin kendisi zürriyetsiz şerefsiz ve namsızdır. sana gelince habibim senin pak neslin şan ve şerefin kıyamet gününe kadar devam edecektir. Ahirette de sana, akla gelmeyecek nice büyük şerefler tahsis edilmiştir. Buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin oğullarının vefatından sonraki günlerde, Ebu Talib hastalandı ve gün geçtikçe hastalığı şiddetlendi. Bunu işiten Kureyşli müşrikler, Ebu Talib hayattayken, Muhammed'in himayesine çok gayret etmiş idi. Artık göç etme zamanı yaklaştı. Son vaktinde de olsa, bir ziyaretine gidelim. Zira, Hamza gibi eşi olmayan bir Arap merdanesi ve heybeti, pehlivandığı ve korkusuzluğu güneş gibi meydanda olan Ömer, Müslüman oldular. Her geçen gün, Arap kabilelerinden insanlar gelerek, bölük bölük ona tabi oluyorlar. Böylece Müslümanlar, günden güne çoğalıyor ve sesleri alemi tutuyor. Bu vaziyete göre, ya bizim onlara tabi olmamız veya cenk ve kıtale hazır olmamız icap etmektedir. Ebu Talib'e varıp, durumu anlatalım da aramızı bulsun. Onun dinine taarruz etmeyelim. O da bizim dinimize saldırmasın. Düşüncesiyle, Ebu Talib'in yanına geldiler. Ukbe, Şeybe, Ebu Ceyl, Ümeyye bin Halef gibi tanınmış kimseler, Ebu Talib'in yastığı üzerine oturdular. Dediler ki, senin büyüklüğüne inanıyor, üstünlüğünü kabul ediyoruz. Bu sebeple sana asla muhalefet etmedik. Korkarız ki sen öldükten sonra, Muhammed bizimle uğraşır, Husûmet aramızda devam eder. Bizi barıştır da, birbirimizin dinine taarruz etmeyelim. Ebu Talip peygamber efendimizi çağırtıp, Kureyş'in bütün ileri gelenleri senden, onların dinine karışmamanı rica ediyorlar. Bunu kabul edersen, senin emrinde çalışırlar ve sana yardımcı olurlar, dedi. Âlemlerin efendisi buyurdu ki, Ey amca! Ben onları ancak bir kelimeye davet etmek istiyorum ki, o kelime ile bütün Araplar onlara boyun eğerler. Arap olmayanlar da cizye öderler.'' buyurdu. Kureyş eşrafına da, ''Evet, siz bana bir kelime söylerseniz, onunla bütün Araplara hakim olursunuz.'' Arap olmayanlar da size boyun eğerler.'' buyurdu. Ebu Cehl, ''Olur, onu on misli olarak söyleriz. Neymiş o kelime?'' dedi. Resûlullah Efendimiz, ''Lâ ilâhe illallah.'' derseniz ve Allahü u Teâlâ'dan başka tapmakta olduğunuz putları da kaldırıp atarsanız, buyurunca, müşrikler hemen, ''Sen bizden bundan başka bir şey iste.'' dediler. Peygamber efendimiz, siz güneşi getirip, ellerime koyacak olsanız bile, ben sizden bundan başkasını istemem, buyurdu. Müşrikler, ya ebel kasım, çok acayip bir teklifte bulunuyorsun. Biz senin hatırına riayet etmek istiyoruz, sen bizim hatırımızı hoş etmiyorsun, dediler ve kalkıp gittiler. Onlar gidince, Ebu Talip peygamber efendimize, senin Kureyş'ten istediğin şey, gayet yerindeydi. Doğru söyledin, dedi. Amcasının bu sözü, Resûlullah Efendimiz'i ümitlendirdi ve Ebu Talib'in imana geleceğini anlayıp, Ey amca! Bir kere, La ilahe illallah de, ta ki kıyamet günü sana şefaat edeyim, buyurdu. Ebu Talib, halkın Ölmekten korktu da, onun için müslüman oldu, diyerek ayıplamalarından korkuyorum. Yoksa senin hatırını hoş ederdim, diyerek, nefsine ağır geldiğini söyledi ve hastalığının gitgide ağırlaşması üzerine, vefat etti. Ey padişah-ı cihan! Ey sultan-ı bahrüber! Ey meleklerden üstün son ve eşsiz peygamber li Allahi vaktün verir halinden haber sensin bedene hayat dile tat gönle sultan ahmet muhammed mahmud hep över seni allah senin isminle biter La ilahe illallah. Bundaki ince sırrı anlamaz, bilmez gümrah. Kendi adıyla yazmış, senin adını Rahman. Seni seven köleler, sultan oluyor şahım. Otur gönül tahtıma, ey eşsiz padişahım. Çok seviyorum seni, Olsa da çok günahım, inandım ki sevenler pay alır ikramından. Nasıl sevmeyeyim ki? Bedenimde canımsın, hürmetine var oldum, sebebi hayatımsın, damarımda kanımsın, bana benden yakınsın. Sen aşıklara maşuk ve hep. Canlara canan Her derde deva sensin, Her ruha şifa sensin Göze sürme, başa taç, Kalplere cila sensin Habibullahsın, Fevki meley ala sensin Başka kapı çalamaz seni biraz tanıyan evliyanın mürşidi alimlerin rehberi teşrifi sevindiren yedi kat göğü yeri insanlara cinlere hakkın son peygamberi toprak altında kalsın kapında kul olmayan Hz. Hatice validemizin vefatı Resulullah efendimizin Dert ortağı, yirmi dört senelik hayat arkadaşı olan, mübarek Hazreti Hatice Valide'miz de, dert ve üzüntülerle geçen üç senelik muhasaradan sonra, hicretten üç sene önce, Ramazan ayının başında, altmış beş yaşında vefat etti. Fahri Kainat, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hazreti Hatice Valide'mizi kendi mübarek elleriyle defnedediler onun ayrılığından çok hüzünlendiler aynı sene içinde Hazreti Hatice validemizin ve amcası Ebu Talib'in vefatı Peygamber Efendimizi üzüntüye boğmuştu bundan dolayı bu seneye Senetül tül hüzün yani hüzün senesi denildi Hazreti Hatice validemizin vefatı Sevgili Peygamberimizi sarsmış ve haddinden ziyade üzmüştü. Çünkü, en önce imana gelen ve Rasulullah Efendimiz'i tasdik eden O idi. Ayrıca, O'nun en büyük desteği ve teselli vereniydi. Herkes düşman iken, O bütün kalbini açmış ve Peygamberimizin muhabbetiyle dolmuş idi. Bütün malını, servetini, Nesi varsa İslamiyet uğruna harcamış sevgili peygamberimizin hizmetini görmek için gecesini gündüzüne katmıştı. Resulullah'ı hiçbir zaman üzmemiş, asla hatırını kırmamıştı. Peygamber Efendimiz bunu zaman zaman anlatır, böylece mübarek hanımlarının faziletlerini yad ederlerdi. Bir gün Hz. Hatice peygamberimiz dışarıdayken onu aramak için çıkmıştı. Cebrail aleyhisselam insan kıyafetinde Hz. Hatice'ye göründü. Hz. Hatice validemiz ona peygamber efendimizi sormak istediyse de düşmanlardan olma ihtimalini düşünerek geri döndü. Sevgili peygamberimizi evde görünce hadiseyi anlattı. Fahri Kainat Efendimiz buyurdu ki senin gördüğün ve beni sormak istediğin o zatın kim olduğunu biliyor musun O Cebrail aleyhisselam idi selamını sana bildirmemi söyledi Şunu da sana bildirmemi söyledi ki cennette senin için incilerden yapılmış bir bina hazırlanmıştır Tabii orada böyle üzüntülü sıkıntılı zahmetli ve külfetli şeyler bulunmayacaktır. Eli boynuna yapıştı. Sevgili Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, insanların en bahtiyarlarından olan eshabına, bir benzeri daha bulunmayan sohbetler ederek, onların kalplerini nurlandırırdı. Gelen ayet i kerimeleri izah eder, anlatılmayan, anlaşılmayan hiçbir şey bırakmazdı. Bu arada müşriklerin de imana gelmesi için toplandıkları yerlere gider, bıkmadan ve yılmadan imana davet ederdi. Bu duruma Ebu Cehl ile Velid bin Mugire çok kızar. Bu gidişte Muhammed herkesi kendi dinine çevirecek. Butlarımızı tapan kimse bırakmayacak derlerdi. Bir gün bu işi bitirmenin tek çaresi alemlerin efendisi olan sevgili peygamberimizi öldürmek olduğunda karar kıldılar. Ebu Cehl, Velid bin Mugire'yi ve mahsum oğullarından birkaç delikanlıyı yanına alarak, Beytullah'a geldi. O anda, sevgili peygamberimiz namaz kılıyordu. Ebu Cehl, eline aldığı bir taşla hemen ileri atıldı. Habib-i Ekrem ve Nebî-i Muhterem Efendimiz'e taşı vurmak üzere elini kaldırdığı an, Elleri havada hareketsiz kaldı. Hiçbir şey yapamadı ve şaşkına döndü. O haliyle geldiği yere gitti. Müşriklerin yanına varınca eli eski haline döndü ve taş yere düştü. Aynı taşı mahzum oğullarından biri kapıp, göreceksiniz. Onu ben öldüreceğim diyerek peygamber efendimize doğru yürüdü. Yaklaşınca bir anda gözü kör olup, Etrafı göremez oldu. Bunun üzerine mahzum oğulları hep birlikte sevgili peygamberimize doğru ilerlediler. Peygamber efendimize iyice yaklaştıkları an onu göremez oldular. Fakat mübarek sesini işitiyorlardı. Sesin geldiği yere yürüdüklerinde ses arkalarından, arkaya döndüklerinde ise önceki yerden gelmeye başladı. Aynı hâle birkaç defa şahit oldular. Sonunda şaşkına dönüp Resulullah Efendimize hiçbir şey yapamadan orayı terk ettiler. Bunun üzerine Allahü Teala ayet-i kerime gönderip mealen onların önderine set çektik, gözlerini perdeledik. Artık göremezler buyurdu. Yasin suresi dokuz.